Gazap Üzümleri Yazarı John Steinbeck Çeviri Belkız Diş Budak Seslendiren Ayla Özümlü Giderek seyrelen son yağmurlar Oklahoma'nın kızıl yapraklarını ıslatırken boz topraklı kesiminin bir kısmına ancak değdi. Üstelik çatlak toprağın içine pek de işleyemedi. Yüzeyden akan dereciklerin izleri üstünde sabanlar hemen gidip geldi. Yine de bu kadarcık yağmur sayesinde bile mısırlar çabucak boyattı. Yol kenarında dağınık ot kümeleri belirdi. Hem koyu kızıl topraklar hem de boz topraklar yeşil bir örtü altında görünmez oldu. Mayıs'ın sonunda gökyüzü solgun bir renk aldı. Bahar boyunca uzun süre çakılı durup kalan pamuk gibi bulutlar dağılmaya başladı. Büyüyen mısırların üzerine her gün kızgın güneş düşe düşe sonunda tüm yeşil sürgünlerin iki yanı da kahverengiye dönüşmeye başladı. Bulutlar gözüktü, kayboldu, bir süre sonra denemekten vazgeçtiler. Otlar kendilerini koruyabilmek için yeşil renklerini koyulaştırdılar. Çevreye yayılmaz oldular. Toprağın üzeri ince, sert bir kabuk bağladı. Gökyüzünün rengi ağırırken toprak da soldu. Kızıl bölümler pembeleşti, boz bölümler beyazlaştı. Yağmurun açtığı su yataklarını tozlar doldurdu. Köstebekler, iri karacalar dolaşırken küçük heyelanlar başlattılar. Taze mısırların yaprakları her gün kızgın güneşi yiye yiye sertliklerini, dikliklerini kaybettiler. Önce büküldüler, sonra orta damar zayıflayınca her yaprak başını aşağıya sarkıttı. Haziran geldiğinde güneş daha da kızdı. Mısır yapraklarındaki kahverengilikler genişledi, yaprağın orta damarına doğru ilerledi. Yaban otları kurudu, kendi köklerine doğru büzüldüler. Hava yoğunluğunu kaybetti, gökyüzü iyice soldu. Toprak da her geçen günle birlikte beyazlaşmasını sürdürdü. Irgatların gidip geldiği yollarda toprağı tekerler öğütüyor, at nalları dövüyordu. O zaman toprağın kabuğu çatladı, bir toz tabakası oluşturdu. Kıpırdayan her şey o tozu havaya kaldırıyordu. İnce toz tabakası yayaların beline kadar yükselirken... At arabaları kenar korkuluklarının tepesine dek toza gömülüyor... Otomobiller ise artlarında kaynayıp köpüren bir bulut bırakıyorlardı. Çok uzun sürüyordu kalkan tozun yerinmesi. Haziran yarılandığında Teksas'tan ve Meksika körfesi tarafından koca bulutlar çıkageldi. Ağır, yağmur yüklü bulutlardı bunlar... Tarlalarda çalışan adamlar başlarını kaldırıp o bulutlara baktılar. Havayı kokladılar. Tek parmaklarını ıslatıp havaya kaldırarak rüzgarın yönünü anlamaya çalıştılar. Bulutlar geldiğinde atlar da huysuzlanıyordu. Ama yağmur yüklü bulutlar birkaç damla bırakıp hızla başka diyarlara doğru kaydı. Peşlerinde yine solgun bir gökyüzü kaldı. Güneş yine alev alevde. Düşen damlacıkların tozlar üzerinde açtığı çukurcuklar ve mısır yaprakları üzerinde tozsuz, yıkanmış benekler kaldı o kadar. Yağmur bulutlarının ardından yumuşak bir rüzgar geldi. Onları kuzeye doğru sürüp uzaklaştırırken, kuruyan mısırların yapraklarını hışırdattı. Bir gün böyle geçti. Sonra rüzgar arttı. Dengeli, düzenli biçimde fırtınalarla noktalanmadan hızlandı. Yollardaki tozlar havalanıp etrafa yayıldı. Önce tarla kenarlarındaki otların üzerine, sonra da etkili kısımlara indi. Rüzgar şiddetini artırıp eni konu sertleşti. Mısır tarlalarındaki kabuklaşmış toprakları çözmeye uğraştı. Gökyüzü yükselen tozlar yüzünden yavaş yavaş karardı. Rüzgar toprağı yokladı, tozu gevşetti, alıp götürdü. Derken toprağın kabuğu parçalandı. Tarlalardan duman gibi tozlar havaya yükselmeye başladı. Mısırlar rüzgarın önüne dikiliyor, kuru, hışırtılı sesler çıkarıyordu. Tozların ince olanları artık hiç yatışmıyor, gittikçe kararan gökyüzünde kaybolup gidiyorlardı. Rüzgar daha da şiddetlendi, taşların altını süpürdü. Samanları, ölü yaprakları, hatta ufak toprak parçalarını uçurup tarlaların üzerinde sürükledi. Hava da gökyüzü de koyulaştı. Güneş aradan kızıl kızıl parlar oldu. Hava acıtan, vatan bir hal aldı. Geceleri rüzgar toprağın üzerinde daha da hızlı yarışa kalktı. Mısırların küçük köklerinin çevresine kurnazca dalışlar yaptı. Mısırlar zayıflamış topraklarını kullanıp rüzgarla savaştılar ama sonunda kökleri söküldü. Her bir mısır bitkisi toprağın üzerine yorgun argın serilip rüzgarın yönünü işaret eder biçimde kaldı. Şafak söktü ama gündüz olmadı. Kurşuni gökyüzünde kızıl bir güneş belirdi. Donuk, paslı bir halka gibi. Pek ışık vermiyordu. Akşam güneşi gibiydi. Gün ilerlerken ortalık daha da karardı. Rüzgar devrik mısırların üzerinde çığlıklar attı. Koşturdu, durdu. Halk kadınıyla, erkeğiyle evlerine kapandı. Dışarı çıkarken burunlarına mendil bağlıyor. Gözlerini korumak için yanları kapalı gözlük takıyorlardı. Gece bastırdığında ortalık kapkara kesildi. Yıldızlar toz tabakasını delip ışıklarını yollayamıyor, pencerelerden dökülen aydınlık da herkesin kendi bahçesini dışına bile uzanamıyordu. Artık tozlar havayla yarı yarıya karışmış, ortaya bir hava ve toz bulamacı çıkmıştı. Evler sımsıkı kapalı, kapı ve pencerelerine bezler sokuluydu ama tozlar yine de gözükmeden giriyor, Sandalyelerin, masaların, kapkacağın üzerine çiçek tozu gibi çöküyordu. İnsanlar omuzlarından toz silkiyorlardı. Kapa ışıklarında ince toz çizgileri oluşuyordu. Gece yarısı rüzgar çekip gitti. Toprak sessiz kaldı. Tozlu hava sisten daha beter boğuyordu sesleri. İnsanlar rüzgarın dindiğini yataklarında yatarken duydular. Ses kesilir kesilmez uyandılar. Hiç kıpırdamadan yatıp sessizliği dikkatle dinlediler. Derken horozlar öttü ama sesleri boğuk geldi. İnsanlar yataklarında tedirgin tedirgin kıpırdanıp sabah olsa diye beklediler. Havadaki tozun yatışması için çok zaman geçmesi gerektiğini biliyorlardı. Sabah olduğunda tozlar sis gibi asılı kalmıştı havada. Güneş de taze kan gibi kıpkırmızıydı. Gün boyu gökten toz elende durdu. Ertesi gün de elendi. Yerleri düzgün bir battaniye gibi örttü. Mısırların çit direklerinin kabloların üzerine damlara oturdu. Otları, ağaçları kapladı. İnsanlar evlerinden çıkınca o sıcak ve batıcı havayı koklayıp hemen burunlarını kapadılar. Çocuklar da çıktı evlerden. Fakat yağmur sonrasıymış gibi koşup bağırmadılar. Erkekler çitlere yaslanıp mahvolan mısırlara baktılar. Artık mısırlar hızla kuruyordu. Toz tabakasının altında azıcık yeşil bir renk belli oluyordu. Erkekler sessizdi. Pek hareket de etmiyorlardı. Kadınlar da evlerinden çıkıp erkeklerinin yanında durdular. Acaba adam bu sefer yıkılacak mı diye sezgileriyle yokladılar. Gizliden gizliye erkeklerinin yüzünü inceledi kadınlar. Giden mısır olsundu. Önemi yoktu. Yeter ki geriye başka bir şey kalsın. Çocuklar yakınlarda duruyor... Ayaklarının çıplak baş parmağıyla yerdeki tozun üstüne resimler çiziyorlardı. Onlar da sezgileriyle çevreyi yokluyor. Acaba kadınlarla erkekler yıkılacak mı diye anlamaya çalışıyorlardı. Kadınlarla erkeklerin yüzlerini kaçamak bakışlarla incelediler. Sonra parmaklarıyla toza dikkatli çizgiler çizmeye koyuldular. Atlar su içmeye yalaklara geldi. Suyun üstüne oturmuş tozları yok etmek için... Burunlarından hava üflediler. Bir süre sonra bakıp duran erkeklerin yüzündeki şaşkın ifade silindi. Yerine katı, kızgın, dirençli bir ifade geldi. Kadınlar o zaman kendilerini güvende hissetti. Erkeklerinin yıkılmayacağını anladılar. Sonra hemen ne olacak şimdi diye sordular. Erkekler buna bilmem diye cevap verdi. Ama ziyanı yoktu. Yine de Kadınlar artık korkulacak bir şey olmadığını biliyordu. Bakınıp duran çocuklar da biliyordu. Erkekler yıkılmadıkça gelebilecek hiçbir kötülüğün dayanılmaz olmayacağını kadınlar da çocuklar da biliyordu. Kadınlar evlerine, işlerinin başına döndü. Çocuklar oynamaya başladı ama önce yavaş yavaş oldukça temkinli başladılar. Gün ilerledikçe güneşin kızıllığı azaldı. Toz kaplı toprağı kavurmaya koyuldu. Erkekler evlerinin eşiklerinde oturuyordu. Elleri durmadan ufacık değneklerle, taşlarla oynamaktaydı. Kıpırdamadan oturuyorlardı. Öylece düşünüyor, kafalarında tartıyorlardı. Yol kenarındaki küçük lokantanın önünde kocaman, kırmızı bir yük kamyonu duruyordu. Ucu aşağı kıvrık egzoz borusu hafif hafif mırıldanıyor... Ağzında gözle zor görülen çelik mavisi bir duman dolaşıyordu. Yepyeni bir kamyondu. Kırmızı boyası pırıl pırıldı. Yanlarında boyu 30 cm'e varan büyük harflerle Oklahoma Kent Nakliye Şirketi diye yazılıydı. Çifte lastikleri de yepyeniydi. Yüksek, siyaha boyalı arka kapılarındaki iki halkaya pirinç bir asma kilit takılmış, sallanıyordu. Kapı ve pencerelerine sivrisinek teli geçmiş lokantada, bir radyo hafif dans müzikleri çalmaktaydı. Dinleyen yok diye kısmışlardı sesini. Küçük bir vantilatör kapının üzerindeki yuvarlak deliğinin içinde sessizce dönüyor, sinekler kapı ve pencerelerde heyecanla vızıldıyor, tellere çarpıp duruyorlardı. İçerideki tek müşteri kamyonun şoförüydü. Tabureye oturmuş, dirseklerini tezgaha dayamış, kahvesinin üzerinden orada tek başına çalışan ince yapılı garson kıza bakıyordu. Kamyoncuların otınmayan küstah diliyle konuştu. Üç ay önce gördüm onu. Ameliyat olmuştu. Bir yerini kesip almışlar ama neresiydi unuttum. Ben daha bir hafta önce gördüm dedi kızda. İyiydi bir şeyi yoktu. Körkütük olmadığı zamanlar fena çocuk değildir. Arada bir sineklerin kapı teline doğru vızlayarak uçuşa geçtiği duyuluyordu. Kahve makinesi duman püskürtmeye başladı. Garson kız başını çevirmeden elini arkaya uzatıp düğmeyi kapattı. Dışarıda otoyolun kenarından yürümekte olan bir adam karşıya geçip kamyona yaklaştı. Yavaşça önüne doğru ilerledi, elini pırıl pırıl çamurluğa dayadı. Ön cama yapıştırılmış yolcu almaz etiketine baktı. Bir an yol boyunca yürümeye devam edecek gibi göründü. Sonra caydı, kamyonun lokantadan görünmeyen taraftaki basamağına oturdu. Yaşı otuzdan fazla değildi. Gözleri çok koyu kahverengi, akları bile gölgeliydi. Elmacık kemikleri çıkık ve iri, yanakları güçlü derin çizgilerle doluydu. Bu çizgiler ağzının kenarından aşağıya iniyordu. Üst dudağı uzuncaydı. Dişleri biraz çıkık olduğundan ağzını hep kapalı tutuyordu bu adam. Dudağı onları örtmek için uzanmak zorundaydı. Elleri sert, parmakları enle. Tırnakları ufak midye kapukları gibi kalın, yüzeyleri pürüzlüydü. Başparmağıyla parmağıyla işaret parmağının arası ve avuç içleri nasırlaşmıştı. Giysileri yepyeniydi, tümü de ucuz ama yeniydi. Gri kasketi öylesine gıcır gıcırdı ki siperliği kaskatı, düğmesi de üzerindeydi. Kasketlerin çeşitli işlerde bir süre hizmet verdikten, torba, havlu, mendil olarak kullanıldıktan sonra alacağı o, Eğri büğrü biçime girmemişti henüz. Elbisesi gri, ucuz ve sert bir kumaştandı. Pantolonunun ütülü yerlerinin bozulmamış olmasından yeni olduğu belliydi. Mavi kırçıllı gömleği kırışıksızdı. Ceketi fazla büyük, pantolonu fazla kısaydı. Uzun boyluydu adam çünkü. Ceketin omuzları kol üstlerine doğru sarkıyor, kolları yine de kısa geliyor. Klapaları göğsünün üstünde sallanıyordu. Ayaklarında ordu tipi denilen bir çift yeni tarçın rengi ayakkabı vardı. Eskimesini önlemek için topuklarının çevresine atnalı gibi yarım daire biçiminde sırayla kabaralar çakılmıştı. Adam kamyonun basamağına oturdu, kasketini çıkarıp yüzünü sildi. Sonra kasketi tekrar kafasına geçirdi. İleri de canı çıkacak siperliği çekerek yerleştirdi. Gözü ayaklarına ilişti. Eğilip bağcıklarını çözdü, bir daha da bağlamadı. Başının üstünde dizel motorunun egzozu fısıltılı bir sesle mavi dumanlar çıkarıp duruyordu. Lokantada müzik kesildi. Bir erkek sesi gelmeye başladı. Ama garson kız radyoyu kapamadı. Müziğin sustuğunun farkında bile değildi o. Parmakları o sıra kulağının altında bir şişkinlik bulmuştu. Kamyon şoförüne belli etmeden arkadaki aynada o şişkinliği görmeye çalışıyordu. Saçını düzeltiyormuş gibi numara yaptı. Kamyon şoförü, ''Şauni'de büyük bir dans düzenlemişler.'' dedi. ''Birimi vurulmuş neymiş, sen duydun mu?'' Kız, ''Yoo.'' dedi. Bir yandan da parmakları kulağının altındaki şişkinliği okşadı. Dışarıda oturmakta olan adam ayağa kalktı, kamyonun üstünden lokantaya doğru baktı. Sonra tekrar basamağa oturdu. Yan cebinden bir tütün kesesiyle sigara kağıdı çıkardı. Sigarasını yavaş yavaş Kusursuz biçimde sardı. inceledi, eliyle düzledi. Sonunda yaktı, kibriti ayaklarının dibindeki tozlara gömdü. Öğlen yaklaştıkça güneş yükseliyor, kamyonun gölgesi de küçülüyordu. Lokantada kamyon şoförü hesabı ödedi ve sentlik iki bozuk parayı duvara çakılı kumar makinesine attı. Döner silindirler ona puan kazandırmadı. Garson kıza döndü. ''Bunları mahsus böyle ayarlıyorlar.'' Kimse bir şey kazanamıyor," dedi kız. 2 saat önce biri içinde ne var ne yoksa süpürdü. 3 dolar 80 sent kazandı. Ne zaman geçersin sen bir daha buradan?" Şoför telli kapıyı aralık tuttu. "Bir hafta 10 gün falan Tulsaya seferim var. Oradan istediğim vakitte hiç dönemem." Kız aksi bir sesle. "Sinekler içeri giriyor. Ya çık ya da içeri gir." Şoför, "Hoşça kal." deyip çıktı. Telli kapı ardından çarparak kapandı. Güneşin altında durdu, elindeki cikletin kağıdını ayırmaya uğraştı. İri yarı, geniş omuzlu, göbekli bir adamdı. Suratı kırmızı, mavi gözleri güneşe karşı kısılmaktan dar ve uzundu. Asker pantolonu ve bağcıklı botlar giymişti. Cikleti ağzına atmadan önce dudaklarının tam önünde tutup telli kapıdan lokantaya doğru seslendi. ''Bana bak, duymamı istemeyeceğin şeyler yapma sakın.'' Garson kız arka duvardaki aynaya dönmüştü. Cevap yerine bir şeyler mırıldandı. Şoför cikleti yavaş yavaş ağzına doğru itti. Her lokmada çenesini ve dudaklarını iyice açıyordu. Ciklete ağzında biçim verdi. Dilinin altında yuvarlanırken kamyona doğru yürüdü. Otostopçu ayağa kalktı. Pencerelerin arasından ona baktı. Beni alır mısın bayım? Şoför çabucak dönüp bir an arkaya, lokantaya doğru bakarak, ''Yolcu almaz yazısını görmedin mi?'' diye sordu. ''Gördüm tabii ama bazen zengin domuzun biri zorla böyle yazılar koydurtsa bile iyi insanlar yine de yapar iyiliğini.'' Şoför kamyonuna binerken bir yandan bu cevabı kafasında parça parça inceliyordu. Şimdi reddetse hem kötü insan sayılacak, hem de kamyonuna zorla etiket yapıştırılan, yanına arkadaş almasına izin verilmeyen biri durumuna düşecekti. Oysa yolcuyu alırsa, Şıp diye iyi insan sayılacak, zengin domuzun zart surt edebileceği tiplerden olmadığını da kanıtlayacaktı. Tuzağa düştüğünün farkındaydı ama kurtuluş yolunu bulamıyordu. Lokantaya doğru bir kere daha baktı. Virajı dönene kadar o basamağa çök, kapıya asıl. Otostopçu hemen çömeldi, görünmez oldu. Bir eliyle kapının kulpuna asıldı, motor bir süre kükredi, vites yerine geçti, koca kamyon yola koyuldu. Önce birinci vites, sonra ikinci, sonra üçüncü, sonra da tiz bir vınlama sesiyle dördüncü. Asılı giden adamın altındaki otoyol baş döndürücü bir hızla geriye doğru kayıyordu. İlk dönemece bir mil vardı. Kamyon orada yavaşladı, otostopçu doğruldu, kapıyı açtı, ön koltuğa yerleşti. Şoför ona bakarken yine gözlerini kısmıştı. Bir yandan cikletini çiğniyor. Sanki düşünceler ve izlenimler beynine yerleşmeden önce ağzında incelip sınıflandırılıyormuş gibi davranıyordu. Bakışları önce o yeni kasketten başladı. Yeni elbisenin üzerinden kayarak aşağıya yeni pabuçlara doğru indi. Otostopçu sırtını koltuğun arkasına rahatça yasladı. Kasketi başından çıkardı, terleyen alnını ve çenesini onunla sildi. Sağ ol pap," dedi. Tabanlarım patlamıştı. Pabuçlar yeni, dedi şoför. Gözlerindeki o sır dolu, imalı ifade, sesinde de aynen vardı. Yeni pabuçlarla adam yola çıkar mı? Hele bu sıcakta. Yolcu tozlu pabuçlarına baktı. Başka pabucum yok, dedi. Başka yoksa insan yenisini giymek zorunda. Şoför yolun ilerisine araştırıcı bakışlarla baktı. Sonra kamyonun hızını biraz artırdı. Yolun uzak mı? Değil. Tabanların patlamasa yürürdüm de ağ atıyor tuzak kuruyordu sanki sorularıyla iş mi arıyorsun? yo babamın toprağı var on dönüm aslında yarıcı olarak çalışır ama çoktan beri oradayız şoför yolun kıyısındaki tarlalarda gözüken yan yatmış mısırlara üstlerini örten tozlara anlamlı anlamlı baktı kendi kendine konuşuyormuş gibi on dönüm toprak ekiyor yarıcı olarak ekiyor ve ne toz ''Ne de traktör onu yerinden edemiyor.'' diye mırıldandı. ''Hoş, son zamanlarda ondan haber almış değilim.'' dedi yolcu o zaman. ''Çok oldu mu haber almayalı?'' İçeri bir arı girdi. Ön camda vızıldamaya başladı. Şoför elini uzattı, arıyı yönlendirip hava akımına doğru kaydırdı. Hayvan yan camdan uçtu gitti. ''Yarıcıların durumu berbat.'' dedi. ''Bir traktör geliyor, on aileyi yerinden ediyor. Her yer traktör dolu.'' Yıka döke giriyorlar, ortakçıları söküp atıyorlar. Baban nasıl dayanıyor? Dili ve çenesi epeydir unuttuğu cikletine yeni baştan saldırdı, onu çevirdi, çiğnedi, ağzını her açışında dilinin cikleti çevirdiği gözüküyordu. Valla haber almayalı epey oldu. Mektupla pek aram yoktur. Bizim ihtiyarın da öyle. Ama istesek ikimiz de yazabiliriz. Bir yerlerde mi çalışıyordun sen? Yine aynı sinsi sorulardandı. Tarlalara, sıcaktan titreşen havaya baktı, cikletini avurduna doğru topladı, sonra pencereden dışarıya tükürdü. ''Evet öyle'' dedi yolcu. ''Tahmin etmiştim, ellerine baktım da ya balta savurmuşsun ya kazma ya da balyoz. Nasır bunlardan olur, ben böyle şeyleri gözden kaçırmam, bundan da gurur duyarım.'' Yolcu ona baktı, kamyonun lastikleri yol üstünde gıcırtılı sesler çıkarıyordu. ''Başka merak ettiğim bir şey var mı? Varsa söyleyeyim. Kafanı zorlama.'' ''Bozulma yahu. Burnumu sokmak istediğimden değil. Her şeyi anlatırım. Gizlim saklım yok.'' ''Bozulma dedik işte. Ufak şeyleri gözden kaçırmamak zevklendirir beni. Vakit geçirmeye yarar.'' ''Her şeyi anlatabilirim. Adım Jot. Jot. Babam da Tom Jot. Gözleri şoförün yüzünden ayrılmıyordu. ''Kızma arkadaş. Kötü bir niyetim yoktu.'' ''Benim de yok.'' dedi Jolt. ''Tek istediğim kimseye yük olmadan yaşayıp gitmek.'' Sustu, kurumuş tarlalara, sıcağın titreşimli havasında pek aç gözüken ağaç gövdelerine doğru baktı. Yan cebinden tütünüyle kağıtlarını çıkardı. Dizinin üstüne koyup sigarasını rüzgardan koruya koruya sardı. Şoför cikletini inek gibi tempolu, inek gibi düşünceli çiğniyordu. Az önceki konuşmanın tüm etkisi geçip unutuluncaya kadar bekledi. Sonunda hava tekrar normale dönünce konuştu. Kamyon şoförlüğü yapmayan bu işin nasıl olduğunu bilemez. Patronlar yanınıza yolcu almayın derler. Öyle tek başına direksiyon salla dur. Kolma tehlikesini göze alman gerekir. Az önce sana gelderken benim yaptığım gibi eksik olma dedi Catt. Kamyon sürerken kaçıkça şeyler yapar insan. Bir tanesi vardı, şiir uydururdu. Vakit geçirmek için. Yan gözle baktı, Coat ilgileniyor mu ya da şaşırıyor mu diye anlamaya çalıştı. Coat sessizdi. Dost doğru karşılara bakıyor, hafifçe kıvrılan beyaz yoldan gözünü ayırmıyordu. Sonunda şoför devam etti. Dedim ya, insan kamyoncu oldu mu garip garip şeyler yapar. Kaçamaz bundan, yoksa çıldırır. Burada otur ha otur, yol o tekerlerin altından aksın gitsin. Bir ara birisi kamyon şoförleri durmadan yerler demişti. Yol üstünde kaç hamburgerci varsa hepsinde dururlar. Cuhat, sanki hiç çıkmazlar oralardan, dedi. Durmasına dururlar da aslında tıkınmak için değildir. Tersine, karınları hemen hemen hiç acıkmaz onların. Ama sürüp gitmekten usanırlar, bezerler. O dükkanlarda durabilecekleri tek yerdir. Durdular mıydı tezgahın ardındaki kızla laklak lak edebilmek için bir şeyler ısmarlamaya mecbur olurlar. Bir kahve, bir turta. ''Dinlendirir insanı bir bakıma.'' Cikletini ağır ağır çiğnedi, diliyle döndürdü. Cuat üzerinde durmaksızın. Kolay iş değil.'' dedi. Şoför çabucak ona baktı. Alay edip etmediğini anlamaya çalıştı. ''Eh, pek de parlak bir iş sayılmaz.'' dedi tedirgin tedirgin. ''İlk bakışta kolay gibi gelir. Yan gel otur, sekiz saat, on saat ya da belki on dört saat sür git. Ama yol yavaş yavaş insanın içine büyür.'' ''Bir şeyler yapması şarttır. Kimi şarkı söyler, kimi ıslık çalar. Şirket radyoya izin vermez. Kimileri yanına şişesini alır ama o tipler pek uzun süre tutunamaz.'' Bu son sözünü kasılarak söylemişti. Ekledi. ''İş bitmeden asla içmem.'' ''Öyle mi?'' dedi Cuvat. ''Öyle. İnsan hayatta bir yerlere varmalı. Şu mektupla eğitim yapılan kurslardan birine yazılayım diye düşünüyorum. Makine mühendisliği kolay. Evinde otur.'' Birkaç dersi eline al. Çalış. Bayağı düşünüyorum. O zaman kamyon mamyon sürmem. Başkalarına kamyon sürdürürüm. Cuhat ceketinin yan cebinden küçük bir viski şişesi çıkardı. Bir fırt alır mısın? Diye sordu. Sesi ona takılır gibiydi. Tanrı şahidim olsun elimi bile sürmem. Durmadan içki içen benim dediğim gibi ders falan çalışamaz. Cuhat şişenin mantarını çekti. iki hızlı yudum aldı. Mantarı taktı. Şişeyi tekrar cebine koydu. Viski'nin keskin kokusu içeriği doldurmuştu. ''Çok gerginsin.'' dedi Coat. ''Ne oldu? Bir sevgilin falan yok mu?'' ''Eh, var tabii ama ben yine de hayatta ilerlemek istiyorum. Ne zamandır zihnime eğitiyorum kendi kendime.'' Viski Coat'ı biraz gevşetmiş gibiydi. Bir sigara daha sarıp yaktı. ''İnmeme az kaldı.'' dedi. Şoför hızlı hızlı konuşmaya devam etti. Benim içkiye ihtiyacım yok. Ben zihnime eğitiyorum. İki yıl önce onun da kursunu aldım. Diyelim ki yolda bir adamın yanından geçtim. Ona şöyle bir bakarım. Geçtikten sonra her şeyini hatırlamaya çalışırım. Ne giymişti? Ayağında ne vardı? Başında ne vardı? Nasıl yürüyordu? Boyu uzun muydu? Yarası beresi var mıydı? Oldukça iyiyimdir bu işlerde. Adamı gözümün önünde canlandırırım. ''Bazen diyorum ki parmak izi uzmanı olmak için kursa gitmeliymişim ben. İnsan neler hatırlayabiliyor şaşarsın.'' Cüat şişesinden bir yudum daha içti. Sigarasının son dumanını içine uzun uzun çekti. Nasırlı parmakları arasında ateşi ezip söndürdü. İzmariti yuvarladı, der top etti. Pencereden dışarı uzattı. Rüzgarın parmakları arasında onu parça parça söküp götürmesine izin verdi. Koca lastikler epey gürültü çıkarıyordu. Coat'ın koyu renk, sakin gözleri, karşıdaki yola eğlenen bir ifadeyle bakmaktaydı. Şoför bekledi. Dayanamadı. Kuşkulu kuşkulu baktı. Neden sonra Coat, üst dudağı uzun dişlerinin üzerinde kıvrılıp sırıttı? İçin için güldüğü duyuldu. Göğsü inip kalktı. Lafo buraya vardırman anmadı uzun sürdü arkadaş.'' dedi. Şoför bakmadı. ''Nereye vardırmam? Ne demek istiyorsun?'' Coat'ın dudağı bir an dişlerinin üzerine doğru uzandı. Dili dudaklarını köpek gibi yaladı iki kere. ''Bal gibi biliyorsun ne demek istediğimi. Daha arabaya ilk bindiğimde bana da şöyle bir baktın. gördüm baktığını.'' Şoförün gözleri dost doğru karşıya dikilmişti. Direksiyonu öyle sıkı tutuyordu ki avuçlarının etleri kabarıyor, yanlardan taşıyordu. Coat devam etti. ''Nereden geldiğimi biliyorsun değil mi?'' Şoför susuyordu. ''Değil mi?'' diye üsteledi Coat. ''Şey, tabii, yani, belki, ama beni ilgilendirmez. Ben kendi işime bakarım. Kimsenin işine burnumu sokmam.'' Sözler ağzından otomatik olarak dökülmüş, sonunda yine susmuştu. Bekliyordu. Pencereden bir çekirge girdi, ön panelin üzerine kondu. Arka ayaklarıyla kanatlarını sıvazlamaya koyuldu. Coat öne uzandı, hayvanın kafasını iki parmağı arasında ezdi. Onu eline aldı, pencereden çıkarıp rüzgara bıraktı. Cuat böceğin parçalarını parmaklarından silerken bir kere daha güldü. ''Sen beni yanlış anladın Ahbap'' dedi. ''Ben örtbas etmeye çalışanlardan değilim. Macalester'da yattım. Dört yıl hem de. Bu elbiseler bana onların verdiği şeyler. O da doğru. Kim anlarsa anlasın, vız gelir bana. İş bulmak için yalan söylemek zorunda kalmayayım diye de babamın yanına dönüyorum işte.'' Şoför, ''Eh beni ilgilendirmez, ben meraklı bir insan değilimdir.'' dedi. ''Bok değilsin, burnunun kocamanlığından belli onu her işe sokmaya meraklı olduğun. Bostana girmiş koyun gibi kokladın durdun beni de.'' Şoförün yüzü gerildi. ''Beni yanlış anladın.'' diye söze başladı zayıf bir sesle. Cuat güldü. ''Bana iyilik ettin, kamyonunu aldın, eh ne yapalım? Kodeste yattık işte, ne olmuş?'' İçeri neden girdiğimi öğrenmek istiyorsun değil mi? Beni ilgilendirmez. Seni ancak şu heyulayı sürmek ilgilendirir biliyorum. Ama en az dikkati de ona veriyorsun. Bak şu ilerideki yolu görüyor musun? Evet. İşte orada iniyorum. Ne yaptığımı öğrenmek için kıvranıyorsun. Farkındayım. Ben de seni düş kırıklığına uğratacaklardan değilim. Kamyonun motor sesi pesleşti. Lastiklerin gıcırtısı biraz azaldı. Cuvat şişesini çıkarıp bir yudum daha içti. Kamyon tam toprak yolun asfalta dik açıyla bağlandığı yerde durdu. Cuat indi. Açık pencerenin yanı başında dikildi. Düşey egzoz borusu o göze ancak görünen mavi dumanlarını püskürtmeyi sürdürüyordu. Cuat şoföre doğru eğildi. ''Cinayet'' dedi. ''Bu da bir klas kelime. Yani adam öldürdüm. Yedi yıl. Uslu durdum diye dört yılda saldılar.'' Şoförün bakışları Coat'ın yüzü üzerinden kaydı, hatlarını bellemeye çalıştı. ''Sana hiç sordum mu?'' dedi. ''Ben kendi işime bakarım. Buradan tek solaya kadar her durduğun yerde anlat istersen.'' Coat gülümsedi. ''Eyvallah Ahbap, bana iyilik ettin. Ama insan ilişkilli oldu mu sorulan sorunun nereye varacağını havadan kapar. Sen de daha ağzını açar açmaz açığa vurdun işte.'' Avucuyla kapının sacına vurdu. ''Beni aldığın için teşekkürler.'' dedi. Eyvallah. Döndü toprak yolda yürümeye başladı. Şoför bir an onun arkasından baktı. Sonra iyi şanslar diye seslendi. Cuat dönüp bakmadan elini salladı. Derken motor kükredi. Vites yerine oturdu. Kocaman kırmızı kamyon ağır ağır uzaklaştı. Beton yolun iki yanı birbirine dolaşmış kuru otlardan bir şilteyle kaplı gibiydi. Her birinin ucularında ya köpeklere takılmayı bekleyen yulaf kılçıkları, ya at toynaklarına sırnaşmaya heveslenen yüksük otları, ya da koyun yünlerinin belası pise otları hazırdı. Uyuyan hayat dağılmanın, yayılmanın fırsatını kolluyordu. Her tohumda dağılma yetenekleri yaratılıştan vardı. Kıvrık otlar, rüzgar için minik paraşütler, ufacık mızraklar, dikenler, hepsi de kendilerini taşıyacak bir hayvan,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 O gözden kaybolduktan sonra bile Coat hala uzaklara, titreyip duran mavi havaya bakmayı sürdürdü. Tarlalara dik dalan tozlu yolda ilerlemeye başladı. Güneş sıcaktı. Tozları kıpırdatacak, kaldıracak hiçbir rüzgar yoktu. Coat birkaç adım attı. Un gibi tozlar yeni sarı popuşlarının burnunu kapladı. Gri tabakanın altında sarı renk görünmez oldu. Kenara çit çekilmişti. Söğüt sırıklarına iki sıra dikenli tel.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 Biraz ileride bir kaplumbağanın yüksek kubbeli kabuğunu gördü. Tozun üzerinde ağır ağır sürüklenip gidiyordu. Bacakları kazık gibi, ani kıpırtılarla hareket etmekteydi. Coat durup onu seyretti. Gölgesi kaplumbağanın üzerine düştü. Baş, kollar ve bacaklar bir anda içeri çekildi. Kısa, kalın kuyruk yanlamasına kapanıp kabuğun içine kaydı. Coat onu eline aldı, sırt üstü çevirdi. Kabuğun üst kısmı yolun renginde, grimsi kahverengiyken... Karın kısmı krem gibi sarıydı. Temiz, dümdüzdü. Coat onu tekrar yüzüstü çevirdi. Pabuçları ile birlikte ceketinin içine sardı. Kolunun altında onun kıpırdadığını, savaştığını, mücadele ettiğini hissediyordu. Eskisinden daha hızlı yürümeye başladı. İleride yolun kenarında sıska, toz içinde bir söğüdün cılız gölgesi yere vuruyordu. Coat onun üst kısımlarını görebiliyordu karşıdan. Savallı dalları yolun üzerine doğru uzanmış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 Cihat'ın yaklaştığını hiç duymadı. ıslık çalıyordu çünkü. Birden ıslığı kesti, rahat bir tenor sesiyle şarkıya başladı. Adam fark edinceye kadar Cihat dallarının bozuk gölgesi altına girmişti bile. Şarkıyı kesti, başını çevirdi. Upuzun kemikli bir kafası vardı. Derisi oldukça gergindi. Gözleri kocaman, patlak patlaktı. Göz kapakları o gözlere kayabilmek için gerilip uzanıyordu. Şaşılacak kadar geniş bir alnı vardı. Yüzünün hemen hemen yarısı gözlerinin yukarısında kalmaktaydı. Dik kır saçları sanki parmaklarıyla taramış gibi alnından geriye doğru gidiyordu. Kıyafet olarak üzerinde işçi tulumu hı, ve mavi bir gömlek vardı. Pirinç düğmeli pulicin ceketi, lekeli kahverengi şapkası yanı başında yatmaktaydı. Keten spor pabuçları da tozdan griye dönüşmüştü. Ayağından fırlattığı yerde yatıyorlardı onlarda. Adam Coat'a uzun uzun baktı. Işıklar o kahverengi gözlerin iyice derinine sokulabilmekte, irislerdeki minik sarı benekleri ortaya serebilmekteydi. Boynundaki kaslar dışarı fırlamıştı. Coat delikli gölgenin altında duruyordu. Kasketini çıkarıp onunla suratını sildi. Sonra kasketi de, rulo yapılmış ceketi de yere bıraktı. Koyu gölgeyi kapmış olan adam, Üst üste attığı bacaklarını indirdi, ayak parmaklarıyla toprağı deşmeye çalıştı. Coat, ''Merhaba, yolun üstü cehennemden beter.'' dedi. Oturan adam ona soru sorar gözlerle baktı. ''Sen küçük Tom Cuhat değil misin? Bizim Tom'un hani?'' ''Öyle.'' dedi Coat. ''Ta kendisi, artık eve dönüyorum.'' ''Beni hatırlamazsın herhalde.'' dedi adam. Gülümseydiğinde dolgun dudaklarının arasından at gibi iri dişleri çıktı ortaya. Ya elbette hatırlamazsın. Ne zaman vaaz versem sen küçük kızların saç örgülerini çekiştirir dururdun. Kökünden sökmeyi ahdetmiştin sanki o örgüleri. Sen hatırlamayabilirsin ama ben hatırlıyorum. Saçını bırakmadın diye iki çocuk birden getirilmiştiniz benim karşıma. Sulama hendeğinde kızla ikinizi birlikte vaftis etmiştim. Kediler gibi bağırıyor, tırmıklar atıyordunuz. Coat ona kapakları yarı inik gözleriyle baktı sonra güldü. Yahu sen papazsın dedi. Papazsın sen daha demin senden söz ediyordum birine. Papazdım dedi adam ciddi bir sesle. Pedercim Jim Casey adanmış dindar. Susmamacasına İsa'nın adını haykırır dururdum. O sulama hendeyine günahından pişmanlık duyan öyle bir kalabalık da oluşurdu ki yarısı boğulacak sanırdım. Ama artık bitti içini çekti. Artık yalnızca Jim Casey'yim. ''Tanrı'nın çağrısı falan yok kafamda. Onun yerine bir yığın günahkar düşlerim var. Ama bana mantıklı gibi geliyor hepsi.'' ''Coat, insan çok düşündü mü elbet kafasına bir alay düşünce dolar.'' dedi. ''Seni iyice hatırladım artık. Vaazların iyiydi. Büyükannem de o ermişlerden.'' derdi senin için. Coat rulo yapılmış ceketine daldı, cebi buldu, şişeyi ortaya çıkardı. Kaplumbağa o sırada bir bacağını kıpırdatacak oldu ama caat onu hemen sarıp sarmaladı. Kapağı açtı, şişeyi uzattı. ''Çek bir fırt.'' Kes şişeyi aldı, düşünceli bir bakışla süzdü. ''Artık pek vaaz verdiğim yok. Zaten artık kimsede inanç minanç kalmadı. Daha beteri bende de kalmadı. Tabii ara sıra yine dürtüyor içimden bir şeyler.''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 ''Bırak da olsun. Fabrika yapımı içki bu. Pahalı.'' Kesi bir yudum daha aldı. Şişeyi ondan sonra uzattı. ''Bayağı güzel.'' Coat şişeyi ondan aldı. Terbiye gereği şişenin ağzını koluyla silmeden içti. Çömelip oturdu. Şişeyi kıvrık duran ceketine dayayıp ortaya koydu. Parmakları uzanıp bir kuru dal buldu. Onunla düşüncelerini yere çizmeye koyuldu. Oraya açılar, küçük daireler çizmeye başladı. ''Seni çoktandır görmemiştim.'' dedi. Kimsenin gördüğü yok beni diye karşılık verdi papaz. Başımı aldım gittim. Oturup düşündüm. İnanç yine var içimde ama artık aynısı değil. Kuşku duyduğum bir sürü şey de var. Daha bir dik oturup ağaca öyle dayandı. Kemikleri tulumunun cebine sincap gibi daldı. Oradan kara bir tütün topağı çıkardı. Üzerindeki saman çöplerini gri renkli cep tozlarını dikkatle üfürüp temizledi. Sonra bir köşesinden ısırdı avurduna yerleştirdi. Topak uzatılıp ikram edildiğinde Coat elindeki değneği sallayıp reddetti. Kaplumbağa içine sarıldığı cekete saldırdı. Kesi kıpırdayıp giysiye baktı. ''Ne saklıyorsun orada tavuk falan mı?'' diye sordu. ''Boğacaksın zavallıyı.'' Coat ceketi daha bir sıkı sardı. ''İhtiyar bir kaplumbağa.'' dedi. ''Yolda buldum. Bul sanki kerata. Kardeşime götüreyim dedim. Çocuklar bayılır kaplumbağaya.''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 Bazı rahipler kendilerini bir metre boyunda tel kırbaçlarla döverler hani. O geldi aklıma. Belki de kendi canlarını yakma koşlarına gidiyordur. Belki benim de hoşuma gidiyordur acı çekmek. Cuvat ona sırıtıyordu ama onun da gözlerinde zeki ve ilgi dolu bakışlar vardı. Ama dikkatli düşünmüşsün, dedi. İyice çözmüşsün her şeyi. Kesi tekrar konuştuğunda sesi acı ve kararsızdı.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 mutlu etmek istiyordum. Bu yüzden onları mutlu edeceğine inandığım şeyleri söylüyordum ağızlarımda. Sonra da "Bak, çok konuşuyorum, farkındayım. Belki de böyle pis bir dili kullanışıma şaşırıyorsundur. Ama o sözler benim gözümde pis değil artık. Herkesin kullandığı sözler onlar. Kimse de kötü niyetle kullanmıyor." Kesi ona utangaç bakışlarla baktı. Papazın gözlerindeki o çırılçıplak dürüstlükle yüzleşemiyormuş gibi bir hali vardı. Bu tür düşüncelerle hiçbir kilisede dikiş tutturamazsın tabii, dedi. Millet birleşir, seni ülkeden sürer böyle şeyler düşünürsen. Sana düşen bağırmak, haykırmak, millet bunu bekler. Kendilerini daha iyi hissetmelerine yarar. Ninem evinde coştu mu, kimse tutamaz onu. Koca papazı bile bir yumrukta yere serer. Cassie düşünceli gözlerle ona baktı. Ten dışarılarda falan mıydın, diye sordu Cesi. Cuhat ona kuşkuyla baktı. ''Beni duymadın mı sen? Tüm gazeteler yazdıydı.'' ''Yoo, hiç. Ne oldu ki?'' Bir ayağını ötekinin üstüne attı. Sırtını ağacın gövdesinden ayırmaksızın daha bir kaykıldı. Vakit hızla akşama yaklaşıyordu. Güneşin rengi de daha zengin bir tona dönüşmekteydi. Cuat tatlı bir sesle, ''Bari şimdi söyleyeyim de bitsin. Eskisi gibi papazlık ediyor olsan söylemezdim.'' ''Benim için dua falan etmeye kalkarsın.'' diye. ''Dört yıldır makalestirdaydım ben.'' dedi. Cassie ona doğru döndü. Kumral kaşları gözlerinin üstüne daha bir indi. Geniş alnı, olduğundan fazla genişler gibi göründü. ''Kötü bir şey yaptıysan sana soru sormam. Aynısını yine yapardım.'' dedi Cahat. ''Kavgada birini öldürdüm. Danstaydık, sarhoştuk. Bana bıçak sapladı. Ben de bir kürek kapıp oracıkta onu öldürdüm. Kafasını ezdim gitti.'' Kesinin kaşları normal düzeyine çıktı. Pişman değilsin öyleyse. Değilim. Yedi yıl yedim. Beni bıçakladığı için. Dört yılda bıraktılar. Şartlı tahledeyim tabii. Dört yıldır ailenden hiç haber almadın mı yani? Yok aldım. Anam iki yıl önce bir kart yollamıştı. Geçen Noel'de de ninem kart yolladı. Nasıl bakıyorlardı size makalestırda? Diye sordu kesi. Eh fena değil doğru dürüst yemek çıkıyor temiz kıyafet giyiyorsun yıkanacak yer var bazı yönleri oldukça iyidir zor yanı kadınsızlık birden güldü bir herif vardı onu da böyle şartlı salıvermişlerdi bir ay sonra bela çıkardı diye alıp geri getirdiler biri ona neden kurallara uymadığını sordu Allah kahretsin dedi herif babamın evinde hiç rahat yok ne elektrik var ne duş ne banyo kitap yok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 dedi. Sararan tozlu akşam güneşi, toprağa bir altın rengi eklemişti. Mısır sapları altındanmış gibi gözüküyordu. Bir grup serçe tepelerinde dönüp bir su başına doğru inişe geçti. Coat'ın ceketindeki kaplumbağa yeni bir kaçış planının uygulamasına girişti. Coat kasketinin siperliğini buruşturdu. Artık kargı kanadı gibi sivri uzun bir görünüme bürünmeye başlamıştı siperlik. ''Gitmeli'' dedi.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 Kesi de keten pabuçlarını yakaladı, ayaklarını o pabuçlara soktu. ''Ben senin kadar cesur değilim. Tozların arasında bir tel ya da cam parçası vardır diye hep korkarım. Ayak parmağımı kesmek en ürktüğüm şeydir.'' Gölgenin kenarında bir an kararsız durakladılar. Sonra sapsarı güneşin ışığının altına kıyıya varmak için acele eden iki yüzücü gibi daldılar. İlk birkaç adımı hızlı hızlı attıktan sonra rahat, düşünceli bir tempoya döndüler.'' Mısırlar artık gri gölgelerini yana vuruyorlardı. Sıcak tozun o çiğ kokusu havanın her yanını kaplamıştı. Mısır tarlası bitti, yerini koyu yeşil pamuklar aldı. Yaprakları koyu yeşildi ama bir toz tabakasının altındaydı. Kozalar yeni yeni oluşmaya başlıyordu. Bir örnek değildi tarlanın pamukları. Suyu tutan çukur yerlerde bitkiler sık, tepelerde seyrek ve cılızdı. Altlarındaki tozlu yol uzanıp gidiyor, kah yükseliyor, kah alçalıyordu. Batı tarafında bir akarsu kenarına dizilmiş Söğütler, kuzeybatıdan adasa bırakılmış bir tarlada biten yaban otları gözüküyordu. Ama o yanık tozun kokusu yine havayı dolduruyordu. Hava da öyle kuruydu ki insanın burnundaki sümük hemen kabuğa dönüşüyor, gözler kurumasın diye gözyaşı bezleri habire su salgılıyordu. Kesi, bak toz fırtınası çıkana kadar mısırlar ne güzel büyüyordu. Gördün mü? İyi üründü. Her yıl, dedi Coat. Ben kendimi bildim bileli her yıl iyi ürün geliyor olur ama hiç gelemez. Büyük babamın dediğine göre ilk beş yıl iyi olmuş. Yaban otları henüz toprağın içindeyken yani. Yol bir tepeden aşağı doğru indi, ikincisine tırmanmaya başladılar. Kesi, bizim Tom'un evine bir milden çok kalmış olamaz. Şu üçüncü tepenin ardında değil miydi, dedi. Orada, diye karşılık verdi Coat. Biri çıkıp çalmamışsa, babamızın çaldığı gibi... ''Baban çalmış mıydı?'' ''Tabii çalmış.'' ''Onu buranın bir buçuk mil doğusunda bir yerde bulmuş.'' ''İçinde eskiden bir aile otururmuş.'' ''Sonradan bırakıp gitmişler.'' ''Dedem, babam ve ağabeyim Noah aslında evin tümünü alıp gelmek istemişler.'' ''Ama kıpırdatamamışlar.'' ''Yarısını kesip sürüklemişler.'' ''Bir yanı ondan bir gariptir.'' ''Ortasından kesip on iki at ve iki katırla çekmişler.'' Dönüp öteki yarısını da alacak, eskisi gibi birbirlerine yapıştıracaklarmış ama onlar daha oraya varmadan önce Wink Monday çocuklarıyla çıka gelmiş, öbür yarıyı çalmış. Babamla dedem epey bozulmuşlar. Sonra aradan biraz zaman geçmiş. Wink'le oturup içki içmişler. Olup bitenlere gülmekten ölmüşler. ''Tom yamandır'' diye ona katıldı kesi. ''Tom yamandır, hele de inançsız biri için, doğrusu müthiş.'' Bazen ayinlerde havanın ona da biraz bulaştığını görürdüm. Zıp zıp sıplardı. Bak inan bana kutsal ruh bizim Tom'a girmeye başladı mı? Yolundan hemen kaçmazsan dümdüz eder seni. Yarış atı gibi deliye döner. Bir sonraki tepeye çıktılar. Yol bir dere yatağına doğru inmeye başladı. Yatağın iki yanında çirkin, yara gibi görüntüler vardı. Ortaya birkaç taş konmuştu. Cuat çıplak ayakları üzerinde sekerek karşıya geçti. Sen babamı bir şey sanıyorsun. Herhalde John amcamı Polk'un orada vaktis ettiklerini görmedin. Bir zıplıyormuş, bir zıplıyormuş, aklın durur. Piona kadar çalıların üzerinden bir oyana bir buyana atlıyormuş. Hem de kurt köpekleri gibi uluya uluya. Babam onu görmüş. Babama sorarsan, bu yörelerde kendilerinden iyi sıçrayan ayinci yoktur. Cühat parmağıyla sınır çitini gösterdi. İşte bizim çit. Aslında oraya çit çekmeye ihtiyacımız yoktu. Ama tel artmıştı babam da çekmek istedi. Ciddiyet duygusu veriyormuş. Hoş John amcam bir gece arabasında altı makara telle çıka gelmese çitimiz mitimiz olmazdı. Tepenin doğuğuna adım attılar. Coatların evini aşağıda gördüler. Coat durdu. Eskisi gibi değil diye mırıldandı. İkisi yan yana durup aşağıdaki damlar topluluğuna baktılar. Toprak sahipleri topraklarına geldiler. Ya da çoğunlukla olduğu gibi onların bir sözcüsü geldi. Kapalı otomobillerle geldiler. Kuru toprağı parmaklarıyla yokladılar. Yer yer burgular sokup toprak testleri yapmaya kalktılar. Kapalı otomobiller tarlaların kenarı boyunca ilerlerken kiracılar güneşin vurduğu kapı ışıklarından tedirgin tedirgin baktılar. Sonunda mal sahipleri kapıların önüne vardı, arabalarından inmeksizin pencerelerinden konuşmaya koyuldular. Açık duran kapılarda kadınlar durmuş dışarıya bakıyordu. Onların arasında da çocuklar vardı. Mısır püskülü saçlı, kocaman gözlü, bir çıplak ayağı öteki çıplak ayağının üzerine basan, ayak parmakları durmadan kıpırdayan çocuklar. Kadınlarla çocuklar erkeklerinin mal sahipleriyle konuşmasını seyrediyordu. Sessizdiler. Mal sahiplerinin kimisi yumuşak davranıyordu. Çünkü yapmakta oldukları işten nefret ediyorlardı. Bir kısmı da çok öfkeliydi. Çünkü zalim davranmaktan nefret ediyorlardı. Sonuç olarak her biri kendi boylarından büyük bir kıskaca sıkışmış gibiydiler. Eğer toprağın sahibi bir banka ya da mali şirketse o zaman farklı sözler söylüyordu temsilci. Banka ya da şirket ihtiyaç duyuyor, istiyor, direniyor, almak zorunda gibi sözler söylüyordu. Sanki banka ya da şirket bir canavarmış, düşünceleri ve duyguları varmış, o adamın kendisini de esir almış gibi. Bu tipler o banka ya da şirketin sorumluluğunu hiç üstlenmiyordu. Çünkü onlar insandı ve esirdi. Mal sahiplerinden bazıları böylesine soğuk ve güçlü efendilerin kölesi olmaktan biraz gurur duyuyordu. Otomobillerinde oturup durumu anlattılar. ''Biliyorsunuz toprak fakir. Siz de çok uzun zamandır uğraşıyorsunuz. Tanrı da biliyor ya.'' Çömelmiş duran kiracılar başlarını salladılar, meraklandılar. Toprağa şekiller çizdiler. Evet, biliyorlardı. Tanrı da biliyordu. Doğru, şu toz bir uçma sayıdı öyle. Üst topraklar yerli yerinde kalsa, durum pek de o kadar kötü olmazdı. Toprak sahipleri yavaş yavaş can alıcı noktaya varmak üzere sözlerine devam ettiler. Biliyorsunuz, toprak giderek fakirleşiyor. Pamuk ne yapar toprağa hepiniz bilirsiniz. Soyar, soğana çevirir. Tüm kanını emer, tüketir. Çömelenler başlarını salladılar, biliyorlardı. Tanrı da biliyordu ya. Sırayla ekim yapabilselerdi, arada bir toprağa kan verecek ürünler ekebilselerdi. Ama çok geçti artık. Toprak sahipleri kendilerinden daha güçlü olan canavarların neler kurduğunu, neler düşündüğünü açıkladılar. İnsan başkaydı. Aldığı ürün bir tek karnını doyurmasına, bir de vergisini ödemesine yetse to toprağını elinde tutabilirdi insan. Bu mümkündü. Günün birinde ürün almayıp bankadan borç almak zorunda kalıncaya kadar... İnsan, insan olarak bunu yapabilir. Oysa bakın, banka ya da şirket bunu yapamaz. Çünkü o yaratıkların soludukları hava değil, yedikleri de et değil. Onların soluduğu kar, yedikleri de ana paranın faizi. Eğer bunları bulamazlarsa ölürler onlar. Siz havasız, etsiz kalınca nasıl ölüyorsanız, öyle. Üzücü bir durum. Tamam ama bu böyle, böyle işte. Çömelen adamlar gözlerini kaldırdılar, anlamaya çalıştılar. ''Biraz daha direnemez miyiz? Belki gelecek yıl ürün iyi olur. Tanrı bilir ne kadar pamuk çıkacağını gelecek yıla. Pamuktan patlayıcı madde yapılmıyor mu? Üniforma yapılmıyor mu? Savaşların sayısı bollaşsa pamuk fiyatı göklere fırlar. Belki gelecek yıl soru soran gözlerle baktılar. ''Biz buna güvenemeyiz. Banka denen canavara habire kar gerekli. Bekleyemez, ölür, olmaz.'' Vergiler bir yandan işliyor, canavar büyümeyi kesti mi hemen ölür. Yumuşak parmaklar otomobil pencerelerinin pervazlarını döverken sert parmaklar yere desen çizen değneklerin çevresinde sıkıştı. Çömelen adamlar başlarını tekrar eğdiler. Ürünün daha da az payına razı olamayız, karnımız şimdi bile yarı yarıya aç. Çocuklar hiç doyamıyor, Üste yok başta yok, yırtık pırtık paçavralar içindeyiz. Tüm komşular aynı durumda olmasa dualara katılmaya bile utanırdık. Mal sahipleri sonunda can alıcı noktaya gelebildiler. Ortakçılık sistemi artık yürümez. Traktörü olan bir tek adam 12-14 ailenin yaptığını yapabilir. Ona bir maaş ver, tüm ürünü al. Böyle yapmak zorundayız. Bizim de hoşumuza gitmiyor ama canavar hasta. Bir şey oldu canavara. Pamuğu çabucak almamız gerek. Toprak ölmeden önce... Sonra satacağız toprağı. Doğuda yaşayan bir yığın aile hep kendi bir karış toprağına sahip olmanın özlemi içinde. Kiracılar telaş içinde başlarını kaldırıp baktılar. Ama biz ne olacağız, ne yiyip ne içeceğiz. Siz bu topraklardan gitmek zorundasınız. Evlerinizin yeri sürülüp ekilecek. Çömelmiş adamlar öfkeyle ayağa kalktılar. Dedemiz aldı bu toprağı. Almak için kızıl derileri öldürmek, kovalamak zorunda kaldı. ''Babamız burada doğdu. Yabani otları, yılanları o öldürdü. Sonra kötü bir yıl oldu. Babam borç almak zorunda kaldı. Biz de burada doğduk. Şu kapının içindeki çocuklarımız da burada doğdu. Evet, babam borç almak zorunda kaldı. O zaman toprak bankanın oldu ama biz yine kaldık. Yetiştirdiğimizin bir kısmı bizim oldu. Biliyoruz, bunların hepsini biliyoruz ama iş bizde değil. Bankada. Banka dediğin insana benzemez.'' 15 bin dönüm toprağı olan insan da insana benzemez zaten. Canavardır. Elbette diye bağırdı kiracılar. Ama burası bizim toprağımız. Biz ölçtük, biz sınır çizdik buraya. Bu topraklar üzerinde doğduk, öldürdük, öldük. İyi toprak olmasa, kötü toprak olsa da bizim burası. Sahipliği yaratan budur. Üzerinde sayılar yazılı bir kağıt parçası değil. Üzgünüz, biz demiyoruz, canavar diyor. Banka insana benzemez. Evet ama bankada insanlardan kuruludur. Yo orada yanılıyorsunuz, çok yanılıyorsunuz. Banka insan olmadan bir varlıktır. Bankadaki herkes bankanın her yaptığından nefret eder. Ama banka onu yine de yapar. Banka insanın dışında bir şeydir. Söylüyorum size canavardır. Onu insanlar yaratmıştır ama insanlar kontrol edemez. Kiracılar bağırdı. Dedemiz Kızıl Derileri, babamız Yılanları öldürdü bu topraklar için. Belki biz de bankaları öldürürüz. Belki biz de savaşmak zorundayız toprağımızı korumak için. Babamızla dedemizin yaptığı gibi. Bu sefer mal sahipleri kızdı. Gitmemiz gerek. Ama bizim burası diye bağırdı kiracılar. Yo, banka buranın sahibi. Sizin gitmeniz gerek. Silaha sarılırız. Kızıl Deriler geldiğinde dedemin yaptığını yaparız. Ne yaparsınız o zaman? Eh, ilk şerif gelir, sonra da asker. Burada kalmanız hırsızlık, kalmak için adam öldürmeniz cinayet sayılır. Canavar insan değildir ama insanlarına istediğini yaptırabilir. Ama gitsek nereye gideriz, nasıl gideriz, paramız yok ki. Kusura bakmayın, dedim mal sahipleri. Bundan banka sorumlu olamaz. Bundan 15 bin dönümün sahibi sorumlu olamaz. Şu anda size ait olmayan bir toprağın üzerindesiniz. Belki bu patırtı bittikten sonra sonbaharda pamuk falan toplayabilirsiniz. Belki işsizlik sigortasına yazılırsınız. Batıya, Kaliforniya'ya gitseniz e, orada iş bol, havada hiç soğumuyor. Nereye elinizi uzatsanız avucunuza bir portakal düşüyor. Her an hasat işçiliği sağlayacak bir ürün var. Ne diye gitmiyorsunuz oraya? Mal sahipleri arabalarını çalıştırdılar, çektiler gittiler. Kiracılar tekrar çömelip oturdular, değnekleriyle toza şekiller çizdiler. Doluya koydular almadı, boşa koydular dolmadı. Güneş yanığı suratları, güneş yemiş gözleri ışıklıydı. Kadınlar tedbirli adımlarla kapa çıkıp erkeklerine doğru ilerlediler. Çocuklar da kadınların peşi sıra her an kaçmaya hazır yanaştılar. Yaşı büyükçe olan çocuklar babalarının yanına çömeldi. Bu hareketle erkek sayılmaya çalıştı. Bir süre sonra kadınlar sordu ne istiyorlarmış. Erkekler bir an başlarını kaldırıp baktı. Gözlerinde acılar tutuşuyordu. Buradan gitmemiz gerekmiş. Nereye gideriz diye sordu kadınlar. Bilmiyoruz dedi erkekler. Kadınlar hızla ama sessizce evlere çekildiler. Çocukları da önlerine kattılar. Bu kadar incinmiş bir erkeğin birden öfkeleneceğini, sevdiklerine bile kızabileceğini biliyorlardı. Çocuklar evlerde kadınların çevresini sardılar. ''Ne yapacağız anne, ne yapacağız?'' ''Kadınlar, bilmiyoruz henüz.'' dedi onlara. ''Sen çık oyna ama babana sokulma, belki dayak yersin.'' Sonra kadınlar işlerine devam etti. Ama iş görürken bir yandan dışarıda, tozların arasında çömelip düşünen, erkeklerden gözlerini ayırmadı. Traktörler yolları aşıp tarlalara girdi. Böcek gibi kıpırdayan kocaman yaratıklar. Böceklerdeki o inanılmaz kuvvet onlarda da vardı.'' Toprağın üzerinde ilerlediler, iz bıraktılar, döndüler, o izi buldular. Dizel motorları hareketsiz durdukları zaman bile mırıldanıyor, harekete geçtiler mi kükrüyor, sonra tek düze bir tempoya oturuyordu. Basık burunlu canavarlar tozları önce kaldırıyor, sonra burunlarını o toza sokuyor, dere tepe dümdüz gidiyorlardı. Ne çit görüyordu gözleri, ne bahçe, ne ev, sanki toprak üzerinde değil de kendi özel yatakları üzerinde gidiyorlardı. Tepelere de aldırış ettikleri yoktu. Çukurlara da, su yataklarına da, çitlere de, evlere de. O demir koltuktaki adam da insana benzemiyordu. Eldivenleriyle, dalgıç gözlüğüyle, ağzını burnunu kapatan lastik maskeyle. O da canavarın bir parçasıydı, bir robottu. Dost doğru ilerleyip dümdüz gidiyor. Bir düzüne çiftliği yarıp ortasından geçiyor. Sonra da dönüp yine dümdüz geliyordu. Traktörü göreve yollayan canavar her nasılsa sürücünün ellerine de Beynine de, kaslarına da sızmış, gözlüğü onun gözüne, maskeyi ağzına takarken sözlerini maskelemiş, zihnini gözlüklemiş, algılarını da gözlükleyip itirazını da maskelemişti. Artık her toprağı toprak olarak göremiyordu o. Oradan gelen toprak kokusunu da alamıyordu. Ayakları yere değmiyor, toprağın sıcaklığını, gücünü çekemiyordu içine. O yalnızca demir koltukta oturuyor, ayaklarıyla demir pedallara basıp duruyordu. Düşen bir tohum eğer yeşermezse hiç önemi yoktu ona göre. Taze bir fide kuraklıkta kurusa ya da selden boğulsa hiç önem taşımazdı. Ha bakın traktöre hayranlık duyabilirdi. O mekanik yüzeyine, o taşkın gücüne, patlayan silindirlerinin gürültüsüne. Ama o da onun kendi traktörü değildi ya. Traktörün ardında pırıl pırıl diskler dönüp duruyor. Bıçaklarıyla toprağı kesiyorlardı. Bu toprağı sürmek değildi, ameliyat etmekti. Kesilmiş toprağı sağa atıyor, sonra ikinci sıra dişliler onu tekrar kesip bu sefer sola atıyordu. Toprak cilalıyordu onları. Dişlilerden sonra da toprağı demir dişleriyle tarayan taraklar geliyordu. Tarakların ardından upuzun tohumlayıcılar. On iki tane, kıvrık demirden, sürücü demir koltuğunda oturuyordu. Kendi isteği olmadan dümdüz rotasından, kendi malı olmayan hiçbir sevgi duymadığı traktöründen... Kontrolü altına alamadığı gücünden gurur duyuyordu. O ürün büyüdüğü, hasat edildiği zaman kendisinin eli sıcak toprağına değmemiş, kimsenin parmakları arasından yere toprak elenmemiş olacaktı. Ne kimse tohuma eliyle dokunmuş, ne kimse büyümesi için özlem duymuş olacaktı. İnsanoğlu kendi yetiştirmediği şeyi yiyecekti. Ekmeğiyle arasında bir yakınlık olmayacaktı. Toprak o demirlerin altında soğuracak, yavaş yavaş o demirlerin altında ölecekti. Öğlen olduğunda traktörün sürücüsü bazen kiracı evlerinden birinin yakınında durup yemek paketini orada açardı. Yağlı kağıda sarılı sandviçler, beyaz ekmekli, arası turşulu, peynirli, söğüş etli, yanında da yedek parça gibi paketlenmiş bir dilim turta. İştahsız yerdi yemeğini. Henüz oradan taşınmamış olan kiracılar onu görmek için yaklaşır, gözlüğünü, lastik maskesini çıkarmış durumdayken nasıl acaba diye suratını görmeye çalışır. O gözlüğün, o maskenin bıraktığı toz izlerini seyrederlerdi. Traktörün egzozu bu ara tıkırdamayı sürdürürdü. Çünkü yakıt öyle ucuzdu ki motoru kapatıp da sonradan o dizel burunu yeniden ısıtmaya uğraşmaktansa çalışır halde bırakmak daha hesaplı gelirdi. Meraklı çocuklar yaklaşır, ağızlarında kızarmış hamur parçalarını kemirerek üstleri başları yırtık pırtık seyrederlerdi adama. O yemek paketini açıp sandviçlerini ortaya çıkarırken aç gözlerle bakarlar. Turşunun, peynirin, söğüş etin kokusu açlıktan keskinleşmiş burunlarına gelirdi. Konuşmazlardı şoförle. Lokmaları çiğne işine bakmazlardı. Gözleri habire sandviçi tutan el izlerdi. Bir süre sonra evinden vaktinde taşınamamış olan kiracı da gelir, traktörün yanındaki gölgeye çömelirdi. ''Yahu sen Joe Devi'sin oğluymuşsun.'' ''Tabii'' derdi sürücü. Eee ne diye yapıyorsun bu işi o halde kendi halkına karşı? Günde 3 dolar bir tek öğün için sürünüp onu da bulamamaktan usandım. Karım var çocuklarım var karnımızı doyurmak ister. Günde 3 dolar hem de her gün geliyor. Doğru ama senin günde 3 doların yüzünden 15-20 aile hepten aç kalıyor. 100 kişi yollara düşüyor yerinden yurdundan oluyor. Sen günde 3 dolar kazanasın diye hak mı bu? Sürücü o zaman... Ben o kadarını düşünemem diyor. Ben kendi çocuklarımı düşünmek zorundayım. Günde üç dolar hem de her gün geliyor. Zaman değişiyor arkadaş. Sen farkında değil misin? Eğer bir traktörünle iki beş hatta on dönüm toprağın yoksa artık geçimini topraktan sağlayamıyorsun. Bundan böyle senin benim gibi küçük adamlara tarlalarda ekmek yok. Sürücü turtayı çiğniyor. Fazla yanmış hamurunu savurup atıyor. Zaman değişti sen farkında değil misin? Günde üç doları alacaksın, çocukları doyuracaksın. Tek düşündüğün şey günde üç doları kazanmak değilse patronlar hiç vermez sana günde üç doları. Yüz kişi yollara düştü senin üç doların uğruna. Nereye gideceğiz biz? İyi hatırlattın, diyor sürücü. Artık çıkman gerek. Yemeğin bitsin senin avluya giriyorum. Hem bak sen babamı Joe Davis'ı tanıyorsun. Onun hatırına sana bir şey söyleyeyim. Bana emir verdiler. Eğer bir aile henüz evden çıkmamışsa bir kaza çıkarırsam yani anlıyorsun fakat sokulur da evin birazını çökertirsem belki açıktan birkaç kuruş verecekler. Çocuklarımın en küçüğü de daha papuç yüzü görmedi. Ben bu evi kendi ellerimle kurdum. Çatıyı örebilmek için kıvrık çivileri çekişle düzleyip çaktım. Kirişleri birer birer telle bağladım yerine. Benim burası kendim kurdum. Yıkmaya kalktığın anda elimle tüfeğimle pencerede bulursun beni. Yaklaştığın anda tavşan gibi delerim postunu Suç bende değil ki elimden hiçbir şey gelmez benim Denilerini yapmazsam işimden kovulurum Hem baksana De ki beni öldürdün ha Seni hemen asarlar Ama çok geçmeden traktöre başkasını bindirir yollarlar Evi o yıkar Sen öldüreceğin adamı iyi seçmiyorsun Haklısın dedi kiracı Kim verdi bu emri sana Onun peşine düşeyim ben Esas onu öldürmek gerek Yanılıyorsun O da emri bankadan aldı Banka ona ''Ya bu insanları bu alandan temizlersin ya da seni işinden kovarım.'' demiştir. ''Eh bu bankanın bir başkanı var elbet. Bir yönetim kurulu var. Tüfeğimi doldurur bankaya dalarım.'' sürücü bu sefer. Birinden duyduğuma göre bankada emirleri doğudan bir yerden alıyormuş. Gelen emirlerde ''Ya kar edersiniz ya da sizi kapatırım.'' deniyormuş. ''Ama bunun sonu neresi? Kimi vuracağız biz? Beni açlıktan öldürmek isteyen herifi gebertmeden ölmek istemiyorum.'' ''Onu bilemem. Belki de vuracağın kimse yoktur. Belki insan değil bunun suçlusu. Belki de senin dediğin gibi toprağın mülkün kendisi yaratıyor bu dertleri. Her neyse ben sana aldığım emri söyledim. Düşünmem gerek.'' dedi kiracı. ''Hepimizin düşünmesi gerek. Bunu durdurmanın bir yolu olmalı. Deprem değil, yıldırım değil bu. İnsanoğlunun başının altından çıkan kötü bir durum var. Elbette bir çaresi vardır bunun.'' Kiracı kapının eşiğini oturdu, sürücü motorunu gürletti, harekete geçti. Traktör avlunun bir ucundan girip öbür ucundan çıktı. Basıla basıla katılaşmış topraklar bir anda tohumlanmış tarla oldu. Traktör bir daha geçti, ekilmemiş kısmın eni üç metreydi. Sonra bir daha döndü. Demir çamurluk evin köşesine bindirdi. Duvar yıkıldı, küçük ev temeli üzerinde oynadı. Olduğu gibi yana doğru devrildi. Böcek gibi ezildi. Sürücünün gözlerini gözlük, ağzıyla burnunu lastik maske örtüyordu. Traktör düz bir çizgiyi izleyerek ilerledi. Hava ve toprak onun gürültüsüne eşlik ederek titreşti. Kiracı elinde tüfeğiyle onun ardından baktı. Yanında karısı, ardında sessiz çocukları duruyordu. Hepsi birlikte traktörün ardından baktılar. Pederkesi ile genç Tom tepede durup aşağıya, jotların evine doğru baktılar. Küçük, boyasız evin bir köşesi iyice ezikti. Temelinden öylesine itilmişti ki bir yana doğru çarpılmış, kör ön pencereleri ufuk çizgisinin çok üstünde, gökyüzünün olmayacak bir noktasına baka kalmıştı. Çitler gitmiş, ön bahçede pamuklar büyümüş, evin duvarlarına dayanmıştı. Sundurma yana yatık duruyor, duvarlarına yine pamuklar değiyordu. Eskiden çocukların ayakları, atların nalları, arabanın tekerleri döve döve sertleştirmişti bu avluyu. Şimdi ise baştan başa sürülüp ekilmiş bir tarlaydı Koyu yeşil üzeri tozlu pamuk bitkileri kaplamıştı her yanı Genç Tom kurumuş at yalağının başındaki söğüde uzun uzun baktı Tanrım dedi sonunda Cehenneme dönmüş buralar Kimse oturmuyor ki artık burada Sonunda hızla tepeden aşağı doğru inmeye koyuldu Kesi de onu izledi Tom boş ambarın içine doğru baktı Yerlerde biraz saman çöpü kalmıştı Köşede katırı bağladıkları kolda duruyordu. O bakarken yerde bir çıtırtı duyuldu. Bir fare ailesi samanların altında görünmez oldu. Coat bu sefer çarpılmış alet deposunun kapısında durdu. İçeride alet falan yoktu. Hiçbir şey kalmamış dedi Coat. Güzel aletlerimiz vardı hiçbiri kalmamış. Eğer hala papazlık yapıyor olsam sana buraya tanrı çarpmış derdim. Ama artık hiçbir şey diyemem. Ne olup bittiğini bilmiyorum buralardan uzaktaydım. Kulağıma da hiçbir şey gelmedi. Beton kuyunun başına doğru birlikte yürüdüler. Oraya varmak için pamukları yarıp aralarından geçmeleri gerekti. Bitkilerin tepelerinde kozalar oluşmaktaydı. Ekilmiş toprakta artık buralar. ''Burayı hiç ekmezdik.'' dedi Cahat. ''Hep boş tutardık bu kısmı. Şimdi buraya at soksan pamukları ezer.'' Durup kurumuş yalağa baktılar. Her yalağın altında biten normal otlar yoktu artık. Yalağın kocaman, kütükten küveti de kurumuş, çatlamıştı. ''Belki de öldü hepsi.'' dedi. Ama kulağıma gelirdi. Biri söylerdi nasılsa. ''Belki de evde sana bir mektup filan bırakmışlardır. Çıkacağını biliyorlar mıydı?'' ''Bilmem.'' dedi Coat. ''Yoo, herhalde bilemezlerdi. Bir hafta öncesine kadar ben bile bilmiyordum. Gel, evin içine bakalım.'' ''Yamulup yumulmuş. Biri bir şeyle vurmuş. Canına okumuş.'' Sarkıp duran eve doğru ilerlediler. Verandanın çatısını tutan direklerden ikisi yerinden oynadığı için çatının bir ucu sarkmış yere değiyordu. Evin de köşesi çökmüştü. Yarılmış tahtaların arasından köşedeki odanın içi görünüyordu. Ön kapı içe doğru açıktı. Onun dışındaki sağlam yarım kapı da dışa açık menteşelerinde sallanıyordu. Cuat basamakta durdu. Otuza otuz yekpare bir kütüktü basamak. ''Eşik burada.'' dedi. ''Ama onlar gitmiş ya da anam ölmüş.'' Ön kapının dışındaki yarım kapıyı gösterdi. Anam buralarda olsa şu kapıyı mutlaka kapatır çengeller Hep yapardı bunu. Döşemeleri çatlamış verandaya atladı. Gidip mutfağa baktı, camlar kırılmış, atılan taşlar içeride yerlerde duruyordu. Yerde, duvarda eğri büyürüydü. Her tarafı tozlar kaplamıştı. Coat parmağıyla kırık camları, yerdeki taşları gösterdi. ''Çoluk çocuk'' dedi. ''Bir cam kırmanın aşkına yirmi mil gider bunlar.'' Ben de öyleydim. Bir ev boşaldı mı hemen bilirler. Nasıl oluyorsa hemen bilirler. Birileri taşındığı anda çocukların ilk yaptığı bu olur. Mutfakta hiç eşya yoktu. Ocak gitmişti. Borunun duvardaki deliğinden şimdi ışık giriyordu. Coat dikkatle adımını atıp içeriye girdi. Yer döşemeleri onun ağırlığı altında inledi. Filet Alfiye Ledger dergisinin eski bir sayısı yerde duvara dayanmış duruyordu. Sayfaları sararmış, kıvrılmıştı. Ciot yatak odasına baktı. Yatak yok, koltuk yok, hiçbir şey yok. Duvarda bir kızıl derili kızın renkli resmi, üzerinde "Kızıl Kanat" diye yazılı. Duvarda karyolanın başlığı, köşede yandan düğmeli bir kadın papuçu. Burnu kavrulmuş, yan basılmaktan çarpılmış. Ciot onu eline alıp baktı. "Bunu hatırlıyorum" dedi. Anamın da bu. eskimiş artık. Anam severdi bu papuçları. Yıllarca sakladı. Yo, gitmişler. Her şeyi de almış götürmüşler. Güneş iyice alçalmış, artık çarpık pencerelerden içeri giriyordu. Kırık camların kenarlarına düştükçe yansıyıp parıldamaktaydı. Joad sonunda döndü, çıktı, verandayı geçti. Kenarına varınca oturdu, çıplak ayaklarını otuza 30, 30 basamak üzerine bastı. Casey yanına oturdu. ''Sana hiçbir şey yazmadılar mı?'' diye sordu. ''Hayır dedim ya, yazı yazan tipler değillerdi. Babam yazmasını bilirdi ama yazmazdı o da, hoşlanmazdı.'' Ödü kopardı yazı yazmaktan. Gerektiğinde katalogdan mal siparişi yapabilirdi herkes gibi. Ama laf olsun diye mektup yazdığını hiç bilmem. Yan yana oturup uzaklara doğru baktılar. Coat dürülmüş ceketini yanına, verandanın tabanına koydu. Ne yapacağını bilmeyen elleri bir sigara sardı, düzledi, yaktı. İçine derin bir soluk çekti. Burnundan dumanları üfledi. ''Bir terslik var.'' dedi. Nedir? Tam anlayamıyorum. Bu ev böyle çarpılmış. Bizimkiler çekmiş gitmiş. Sıska boz bir kedi, ambarın ardından çıktı, pamukların arasından geçe geçe verandanın ucuna kadar geldi. Sessizce sıçradı, verandaya çıktı. Karnını yere alçaltı alçaltı ilerledi. Sonunda arkadan ikisinin arasına yaklaştı, oturdu. Kuyruğu yerde dümdüz uzanmıştı. Adamların baktığı uzak ufuklara doğru baktı. Çuhat dönüp onu gördü. Baycanına bak, kim gelmiş? ''Demek geride kalan biri varmış.'' dedi. Elini uzattığında kedi onu yetişemeyeceği bir yere sıçradı, oturdu. Patisini yalamaya koyuldu. Çuat baktı, yüzünde şaşkın bir ifade vardı. ''Anladım ne olduğunu.'' diye bağırdı birden. ''Şu kediden anladım.'' ''Kesi, bana kalırsa bir değil bir yığın terslik olmuş.'' dedi. ''Yoo, sorun yalnız bu evde değil. Kedi neden komşulardan birine sığınmadı? Neden örneğin Ransların evine kapılanmadı?'' Neden kimse gelip bu evin doğramalarını falan çalmadı? En az üç aydır boş bu ev. İşte beni tedirge neden buydu. Ama bulup çıkaramıyordum. Eh bu ne demek oluyor şimdi? Kesi uzanıp pabuçlarını ayağından çıkardı. Upuzun ayak parmaklarını eşiğin üzerinde kıpırdattı. Bilmem sanki hiç komşu falan da yok gibi. Olsaydı bunca güzelim ahşap burada kalır mıydı? Kedi boz patisini soru sorar gibi uzattı. Çuat'ın ceketine dokundu. Çuat dönüp baktı. Allah kahretsin kaplumbağayı unuttum dedi. Hep pakette tutacak değilim ya onu. Hayvanı ortaya çıkardı, evin temelinin altına doğru itti. Kaplumbağa bir dakika geçmeden hemen gerisin geri çıktı. En baştaki gibi yine güneybatıya yöneldi. Kedi ona doğru atladı, başına bir tokat attı. Kıpırdayan bacaklarını tırmalamaya çalıştı. O yaşlı alaycı kafa hemen içeri çekildi. Kalın kuyruk tokat gibi kapandı. Kabuğun altına kaydı. Kedi bekleyip durmaktan usanıp uzaklaşınca kaplumbağa tekrar güneybatıya doğru ilerlemeye başladı. Genç Tomcuatla Papaz bir süre kaplumbağanın gidişini seyrettiler. Bacakları bir dalga hareketiyle kıpırdıyor, ağır, yüksek, kubbeli kabuğunu güneybatıya doğru sürükleyip duruyordu. Nereye gidiyor dersin?" dedi Cuad. "Bütün ömrümce hep görmüşümdür kaplumbağaları. Habire bir yerlere giderler. Hep oraya ulaşmayı özler gibi görünürler." kedi yine arkada, ikisinin arasında yerini almıştı. Kırmızı güneş ufka değdi, deniz anası gibi yayıldı. Üzerindeki gökyüzü eskisinden daha parlak, daha canlı göründü. Papaz karşı tarlalara bakarak, ''Biri geliyor.'' dedi. ''Bak şurada, pamukların arasından geçerek geliyor.'' Cuat kesinin parmağının uzandığı tarafa baktı. ''Yaya geliyor.'' Akşam ışığında yaklaşmakta olan hayale baktılar. Yerden kaldırdığı tozları, grubun ışığı kızıla boyuyordu. ''Erkek'' dedi Coat. Adam yaklaştı. Tam ambarın önünden geçerken Coat, ''Tanıyorum onu ben'' dedi. ''Sen de tanırsın. Mali Graves bu'' sonra seslendi. ''Hey Mali ne haber?'' Yaklaşan adam durdu. Bu ses onu çok afallatmıştı. Birden hızlı adımlarla yaklaşmaya başladı. İncecik, oldukça kısa boylu biriydi. Hareketleri ani, sıçrar gibi ve hızlıydı. Elinde bir av torbası taşıyordu. Bulucinin dizleri ve kıçısı olmuştu. Üzerine eskiden kalma bir siyah takım elbisenin ceketini geçirmişti adam. Ceket lekeli ve kirli, kolları omuz dikişlerinden yırtılmış, arka dikişi sökük, dirsekleri delik deşikti. Başındaki siyah şapka da ceketi kadar lekeliydi. Mali suratı dümdüz, cildi kırışıksızdı. Ama gözlerinde yaramaz bir çocuğun yarı kapanık bakışları vardı. Ağzı sıkı kapanmış, ufalmış, minik gözleri yarı aksi, yarı pişman bakıyordu. Maliyi hatırlarsın.'' dedi Cuat papaza. ''Kim var orada?'' diye seslendi yaklaşmakta olan adam. Cuat cevap vermedi. Mali yaklaştı. iyice yaklaştı. Karşısındaki suratları ancak ondan sonra tanıdı. ''Vay anasını!'' dedi. ''Tom Coat'mış. Ne zaman çıktın Tommy?'' ''İki gün önce'' dedi Cuat. Eve otostopla gelmek vakit aldı. ''Bir de geldim ki ne görsen beğenirsin. Nerede bizimkiler Mali?'' ''Ev ne diye böyle yamulmuş, ne diye bahçeye pamuk ekilmiş?'' Mali Vay canına Allah'tan gelmişim bu tarafa dedi. Bizim koca Tom çok kederleniyordu çünkü. O gitmek üzere eşyaları hazırlarken ben de mutfakta nah oturuyordum. Ben şuradan şuraya gitmem diyordum Tom'a. Tom da bana iyi merak ediyorum dedi. Ya çıkarsa eve gelirse burada kimseyi bulamazsa ne olacak ne düşünecek o zaman dedi. Ben de ona bir mektup yazsana dedim. Tom belki yazarım dedi bir düşüneyim. Ama ben yazmasam bile eğer Tommy geldiğinde hala buralardaysan sen gözün açık tut dedi. Buralarda olurum dedim. Cehennem donup buz kesilene kadar hep buralarda olacağım ben dedim. Greves adını bu diyardan kovacak adam daha anasının karnından doğmadı dedim. Yapamadılar da işte nitekim. Cuat sabırsız bir sesle ''Nerede bizimkiler?'' diye sordu. ''Onlara nasıl kafa tuttuğunu sonra anlatırsın. Önce bizimkiler nerede onu söyle.'' Vallahi banka burayı traktörle dümdüz etmeye geldiğinde onlar da başlangıçta dayanmak, karşı koymak niyetindeydiler. Deden elinde tüfekle şuraya dikildi. Yaklaşan traktörün farlarını vurdu ama traktör yine de üstüne geldi. Deden sürücüyü vurmak istemedi. Sürücü de vilifleydi. Dedenin kendisini öldürmek istemediğini bildiği için sürdü geldi, eve tosladı. Canına okudu. Köpeğin fareyi silkelediği gibi silkeledi onu. Bu olay Tom'u kötü yaraladı. Bir türlü kurtulamadı etkisinden. O gün bugündür bir daha da eski haline dönemedi. ''Nerede bizimkiler?'' Coat öfkelenmişti. ''Ee biz de anlatıyoruz burada. John amcanın kamyonetiyle üç kere taşınabildiler. Ocağı, tulumbayı, yatakları hep aldılar. O yatakların gidişini bir görmeliydin. Bizim çocuklar deden, büyük annen de hep tepesinde. Ağabeyin Noah'ta oturmuş sigarasını tüttürüyor. Kamyonun yanında yerlere tükürüyor. Coat tam bir şey söylemek üzere ağzını açarken Maley. ''Hepsi John amcanlardalar.'' verdi birden. ''Ha hepsi canlarda. Eee peki ne yapıyorlar ki orada? Mali ne olursun bir dakika sabret. Ne yapıyorlar orada? Şey pamuk topluyorlardı hepsi. Çocuklar ve büyükannen de dahil. Batıya gidebilmek için para biriktirmeye çalışıyorlar. Bir araba satın alacaklar. Yaşamın daha kolay olduğu Batı taraflarına gidecekler. Burada hiçbir şey yok. Pamuk toplamak için dönümüne iki dolar para veriyorlar. Millet dileniyor. Hasat işi bulabilmek için. ''Yani daha gitmediler öyle mi?'' ''Hayır.'' dedim Ali. ''Bildiğim kadarıyla gitmediler. En son dört gün önce haber aldım. Ağabeyin Noah'ı gördüm. Tavşan vurmaya çıkmıştı. İki haftaya kadar yola çıkmayı planladıklarını söyledi. John'a da evden çıksın diye ihbar gelmiş. ''Pekala.'' dedi Coal. ''Şimdi artık kendi istediklerini anlatabilirsin Mali. Hiç değişmemişsin. Sağ kulağını göstermek için elini taa soldan yukarı uzatıyorsun.'' ''Mali bozuk bozuk. Sen de değişmemişsin.'' dedi. ''Çocukken de ukalaydın, şimdi de öylesin.'' ''Papazı tanıyorsun değil mi Mali?'' ''Peder Kasi.'' ''Şey, tabii tabii, dikkatli bakmamıştım, çok iyi hatırlıyorum.'' Kasi ayağa kalktı, ikisi el sıkıştılar. ''Tekrar görüştüğümüze sevindim.'' dedim Mali. ''Epeydir yoktunuz ortalarda.'' Kesi, ''Bir takım sorunlarla uğraşıyordum.'' dedi. ''Neler olmuş burada böyle, ne diye kovalıyorlar milleti toprağından?'' Mali ağzı öyle sıkı kapandı ki üst dudağının ortasındaki gaga gibi sivri çıkıntı alt dudağının üzerine sarktı. Kaşları da çatılmıştı. Orospu çocukları dedi. Aşağılık orospu çocukları diyorum size bakın ben kalıyorum. Benden kurtulamazlar. Tutup assalar geri dönerim. Gebertip susturacaklarını sanırlarsa birkaçını da yanımda sokarım toprağın altına. Cuvat ne halt etmeye kovuyorlar milleti diye sordu. Habire toz kalktı. Her şeyin canına okudu. Kimsenin eline yetecek kadar ürün geçmedi. Herkesin bakkala borcu birikti. Bilirsiniz nasıl olur bu işler. Sonunda toprak sahipleri de bizim burada kiracı barındıracak kadar bol paramız yok dediler. Tüm toprağı birleştirirsek ancak o zaman biraz para kazanabiliriz buradan dediler. Öyle olunca da kiracıları traktörle söküp attılar buradan. Eğer bana defol git demeselerdi herhalde şu sıra Kaliforniya'da olur Canım istedikçe üzüm yer, canım istedikçe portakal toplardım. Ama o bu çocukları bana bu topraklardan defol dediler. Eee insan yapamıyor işte emredilince. ''Tabii'' dedi Coat. ''Babam nasıl bu kadar kolay gitti ona şaştım. Dedem nasıl oldu da birini vurmadı. Kimseler dedeme ayağını şuradan şuraya koyma, buraya koy bile diyemezdi.'' ''Anam da öyle itilip kakılacak insanlardan değildir.'' ''Bir kere tenekecinin biri sözüne karşı geldi.'' diye herifi elindeki canlı tavukla dövmüştü. ''Hiç unutmam. Bir elinde tavuk, öbür elinde balta vardı.'' Tavuğun kafasını kesmek üzereydi çünkü. Satıcı onu kızdırınca baltayı soğurmak istedi ama hangisinin hangi elinde olduğunu karıştırıp herife tavukla girişti. İş bittiğinde o tavuğu yiyemedik tabii. Elinde iki buttan başka bir şey kalmamıştı. Dedemin gülmekten neredeyse kalçası yerinden çıkacaktı. Nasıl bu kadar kolay çıktılar buradan bizimkiler? Kocaman kırmızı güneş ufukta biraz oyalandı, sonra battı. Onun kaybolduğu noktanın hemen yukarısında gökyüzü parlak bir renk aldı. Akşam yıldızı alacak aranlıkta pırıl pırıl parladı. Eh, gece John amcanın oraya kadar sekiz mil yol tepecek değiliz herhalde, dedi Coat. Tabanlarım yandı bütün gün. Senin eve gitsek olmaz mı Mali? Bir mil var yok buraya. Pek yararı olmaz, Mali utanmış gibiydi. Karım, çocuklarım, kayınbiraderim hep toplanıp Kaliforniya'ya gittiler. Yiyecek bulamıyorduk ki. Onlar benim kadar öfkeli değillerdi. O yüzden de çıkıp gittiler. Burada yiyecek bir şey yok. Papaz tedirgin tedirgin kıpırdandı. Senin de gitmen gerekirdi. Aileyi dağıtmak olur mu? Yapamadım, dedi Mali Gravers. Bilmediğim bir şey engel oldu bana. Cuat, vallahi ben çok açım, diye atıldı. Dört koca yıldır hep aynı dakikada sofraya oturmaya alıştım ben. Zil çalıyor karnım. Ne yiyeceksin sen Mali? Nasıl doyuruyorsun karnını? Mali yine utanarak. Bir süre kurbağa, sincap, ara sırada yabani köpek eti yedim diye anlattı. Mecburdum ama şimdi kuru dere yataklarına telli kapanlar kurdum. Tavşan oluyor bazen de yaban tohu falan düşüyor. Eğildi torbasını yakaladı. Verandanın üzerine baş aşağı etti. Torbadan top kuyruklu iki beyaz tavşanla bir de gri tavşan düşüp hareketsiz yattılar. Ulu tanrım dedi Cuhat. ''Ben taze av eti yemeyeli dört yıldan çok oldu. Kimsede bıçak var mı?'' diye sordu. ''Şu sefil sıçanların hesabını görelim, çabuk olalım.'' Mali elini pantolon cebine daldırdı, irice, boynuz saplı bir cep çakısı çıkardı. Tomcat çakıyı onun elinden aldı, bıçağını açtı, pantolonunun paçasına sildi, kenarının keskinliğini parmağıyla denedi. Mali arka cebinden bir su şişesi çıkardı, verandanın zeminine koydu. ''Suyu idareli için.'' dedi. ''Hepsi o kadar. Buradaki kuyu toprak doldu.'' Cuhat tavşanlardan birini eline aldı. ''Biriniz gidin de ambardan tel alıverin. Evin yıkık tarafındaki duvardan da tahta alır ateş yakarız.'' Ölü tavşana baktı. ''Hiçbir şeyin hazırlanması tavşanınki kadar kolay olmaz.'' dedi. Sırt derisini bir çimdik tutup kaldırdı Bıçakla yardı Deliye parmaklarını soktu Çektiği gibi yüzdü deriyi Post çorap çeker gibi kolayca çıktı Coat çakıyı bir kere daha eline aldı Kapayı elleri ve ayakları kesip ayırdı Deriyi yere yaydı Tavşanı kaburgalarının oradan ikiye yardı Bağırsakları silkeleyip Yerdeki derinin üzerine döktü Eğilip eliyle bohça gibi topladı Savurdu Pamuk tarlasına fırlattı Ufacık tertemiz vücut artık hazırdı Evin parçalanmış köşesinden birkaç tahta parçası çektiler. Ateşi yaktılar. Ateşin iki yanına da karşılıklı direkler çakıp hazırladılar. Ateş harlandı. Eve uzun gölgeler düştü. Kuru tahtalar çıtırdadı. Kıvılcımlar uçtu. Gökyüzü artık iyice koyulaşmıştı. Yıldızlar pırıl pırıldı. Boz renkli kedi ambardan çıkıp miyavlaya miyavlaya ateşe doğru yaklaştı. Ama tam oraya varacağı sırada birden yan döndü. Tarlaya... Bağırsakların düştüğü tarafa yollandı. Coat etleri dizdiği teli iki ucundan tutup ateşe doğru ilerledi. Al şu ucu sen tutmalı, o taraftaki direğe dola. Tamam oldu, şimdi biraz gerelim. Ateş kor olana kadar beklesek iyi olurdu ama ben bekleyemem. Alevler etlerin çevresini yaladı, katılaştırdı, kayganlaştırdı. Coat ateşin yanına oturdu elindeki değnekle durmadan etleri oynatmaya, çevirmeye, yanmamalarını sağlamaya çalıştı. ''Parti var sanki bu gece.'' dedi. ''Tuz var, su var, tavşan var. Yok yok bizim Mali'de. Biraz da ekmek çıkarsa cebinden daha ne isterdik.'' Mali ateşin karşı tarafından onlara laf attı. ''Böyle yaşıyorum diye beni deli sanıyorsunuzdur.'' ''Hiç bile.'' dedi Cuat. ''Eğer sen deliysen keşke herkes deli olsaydı senin gibi.'' Kesi ayaklarını yukarı toplamış ateşe bakıyordu. Onların beş metre kadar gerisinde kedi oturuyordu. Yo dedi kesi. ''Yalnız bir insansın ama deli değilsin.'' Malein ufacık, gergin suratı donmuş gibiydi. Cihat hafif öksürüp boğazını temizledi. ''Artık yesek mi şunları?'' ''Bırak da doğru dürüst pissin dedi Maley ters bir sesle. ''Kahverengi olsun, siyaha yakın kararsın. Ben konuşmak istiyorum. Kimseyle konuştuğum yok. Deliysem de deliyim. O kadar işte.'' Mezarlık hayaleti gibi gece karanlığında komşuların evlerini dolaşıp duruyorum. Peterlerin, Jacobsların, Ranchlerin, Joatların, evlerin hepsi karanlık. Kırık kutular gibi bomboş durup duruyorlar. Ama bir zamanlar o evlerde güzelim partiler verilirdi, danslar edilirdi. Toplantılar yapılıp dualar düzenlenir. Herkes bağırır çağırırdı, düğünler olurdu o evlerde. Bunları hatırlayınca canım kasabaya inip bir sürü insanı görmek istiyor. Oturup ateşin ışığında kendi ellerine baktı. Ben, ben çok zamandır kimseyle konuşmadımdı diye özür diledi alçak sesle. Kesi uzun tahta parçalarını ateşin ortasına doğru biraz daha itti. Alevler onları yalayıp yukarılara yükseldi. Etlerin çevresini bir kere daha sardı. Gecenin nispeten serin havası genleşmiş, tahtaları sıkıştırırken evin çatırdadığı duyuldu. Kesi alçak sesle konuştu. O yola çıkanları görmem gerek, içimden bir duygu görmem gerek diyor bana. Hiçbir vaazın sağlayamayacağı yardımlara ihtiyaçları var. İnsan daha yaşamadan cennet umudunu ne yapsın? Kendi ruhları yerlerde sürünürken kutsal ruhu ne yapsınlar? Yardıma ihtiyaçlar olacak. Ölmeye sıra gelmeden önce yaşamaları şart. Cuat sinirli sinirli bağırdı. ''Tanrı aşkına şu etleri sıçan gibi ufalamadan yiyelim artık.'' Ayağı fırladı, et parçalarını telin üzerinde kaydırdı, ateşin dışına doğru aldı. Mali'nin çakısını kaptı, etlerin birini testere gibi kesti. Sonunda telden iyice kurtardı. ''Bu papazın payı.'' dedi. ''Sana papaz değilim.'' dedim. ''Eh bu insanoğlunun payı öyleyse.'' Bir parça daha keste. ''Al Mali, eğer yiyemeyecek kadar sıkkın değilsen tabii. Kara tavşan bu, sığır etinden sert.'' Gerisin geri oturdu, uzun dişlerini ete geçirdi. Kocaman bir parça kopardı, çiğnedi. ''Tanrım, çıtırdayışına bak! Bir lokma daha koparırken kendinden geçer gibi bir hali vardı.'' Coat, etini yerken kaşlarını vahşi hayvanlar gibi çatıyordu. Mali, ona uzun uzun çekingen bakışlarla baktı. Eti tutan eline aşağıya doğru indirip, ''Koca Tumbul, seni çıkar çıkmaz geberteceğini söylüyordu sağda solda. ''Kimse benim oğlumu öldürüp de yakasını sıyıramaz.'' diyordu. Ama tüm köy halkı el birliği etti vazgeçirdi onu bundan. Sarhoştuk dedi Cuat çok kısık bir sesle. Dansa gitmiş sarhoş olmuştuk orada. Nasıl başladı hatırlamıyorum bile. Birden bıçağın bana battığını hissettim. Bu beni hemen ayılttı. İlk gördüğüm şey bıçağıyla bana tekrar yanaşmakta olan herp oldu. O sıra okulun duvarına dayanmış olan kürek ilişti gözüme. Yakaladığım gibi kafasına indiriverdim. Herpe hiçbir düşmanlığım yoktu iyi çocuktu. Küçüklüğünde kız kardeşim Rosa şarmın peşinde dolaşırdı. Aslında severdim herbi. Coat son tavşan parçalarını telden aldı, herkese dağıttı. Tekrar oturduğunda artık daha yavaş yiyordu. Her lokmayı daha düzenli çiğniyor, ağzının çevresindeki yağları koluyla siliyordu. Kara gözleri yarı kapalı, kapakları inik inikti. Sönmekte olan ateşe baktı. "Herkes batıya gidiyor" dedi. Ben ise şartı tahliye edildim. Eyalet sınırlarından çıkamam. ''Şartlı tahliye mi?'' diye sordum Aley. ''Duymuştum öyle bir şey. Nasıl oluyor?'' ''Beni erken saldılar. Zamanımdan üç yıl önce. Bir takım şeyleri yapmam gerekiyor ama yoksa hemen tekrar içeri alırlar. Düzenli aralıklarla gidip kendimi göstermeliyim.'' falan filan. ''Size nasıl davranıyorlardı McAllister'da?'' ''Karımın kuzeni de içerideydi. Canını okumuşlar.'' ''O kadar da kötü değil.'' dedi Joad. ''Orası da başkaları gibi işte.'' Patırtı çıkarırsan canını okurlar tabii. Gardiyanlar sana takmadıkça idare eder, gidersin. Takarlarsa işin bitik tabii. Ben idare ettim. Kendi işime baktım, herkes gibi. Adam gibi yazı yazmasını öğrendim. Kuşları muşları çizmesini de öğrendim. Sizi dövüp mövmüyorlar mıydı orada? Yok, ben kendi işime bakıyordum. Hoş, tabii insan dört yıl boyunca ha babam aynı şeyleri yapıp durmaktan iyice usanıyor. Cuhat son kemikleri de ateşe fırlattı, parmaklarını yaladı, sonra pantolonuna sildi. Ayağa kalktı, su şişesini aldı, ufak bir yudum işte. Yerine oturmadan önce ötekilere de uzattı. Tom usulca cebine uzandı, tütününü çıkardı, sigarasını yavaş yavaş sardı. Cimkesi kumlara, Coat'ın yanı başına oturdu. Uyuyalım biraz, dedi Coat. Şafak'ta John amcalara gideriz. Ben uyumam diye karşılık verdi Cessi. Kafamda dünya kadar bilmece var. Dizlerini karnına çekip bacaklarını kucakladı, başını arkaya attı, parlak yıldızlara baktı. Cuvat esnedi, bir elini başının altına soktu. Sessiz kaldılar. Yavaş yavaş topraktaki yaşamın sesi tekrar başladı. Köstebekler kıpırdadı, tavşanlar yeşilliklerin altına sokuldu. Fareler tümsekleri açtı, kanatlı avcılar sessizce havada dolaştılar. Gökyüzünün yıldızlar arasında kalan boş kesimleri gürüleşti, son dördünün solgun ışığı incecik etkisiz oldu. Tomcu atla papaz pamuk tarlasının ortasından yalnızca araba tekerleriyle traktör tekerlerinin iz bıraktığı yol bozuntusunun üzerinden hızlı adımlarla yürüyorlardı. Şafağın yaklaşmakta olduğu bir tek gökyüzünün dengesizliğinden belliydi. Batıda hiç ufuk yok, oysa doğuda ince bir çizgi vardı. İki adam sessizce yürürken ayaklarının havaya kalktığı tozu kokluyorlardı. Cimkesi, inşallah yolu iyi biliyorsundur.'' dedi. ''Şafak söktüğünde kendimizi kaybolmuş bulmak istemezdim doğrusu.'' Pamuk tarlasında hayatın tekrar uyanmakta olduğu duyuluyordu. Toprakta yem kapan sabah kuşlarının kanat sesleri, tedirgin olan tavşanların kaçışmaları geliyordu kulağa. İki adamın tozlu toprakta çıkardığı boğuk ayak sesleri, pabuçlarının altında ezilen kumların gıcırtısı, şafağın esrarengiz sesleriyle çelişkili durumdaydı. ''Tom, gözümü yumsam kendimi kapısında bulurum.'' dedi. ''Yahu ben buralarda doğdum, büyüdüm. Çocukluğumda buralarda koşturdum. Şurada bir ağaç olacaktı. Hah bak görünüyor. Bir keresinde babam ölü bir çakalı asmıştı onun dalına. Kuru yana, dökülene kadar asılı tuttu orada. ''Tanrım keşke anam bir şey pişiriyor olsa, içim kazınıyor.'' ''Benim de'' dedi Cessiz. ''Biraz çiğnemelik tütün ister misin? Aşlığını alır. Yola bu kadar erken çıkma yaydık daha iyiydi. Keşke ortalık aydınlansaydı.'' Bütün toprağından bir çimdik ısırmak üzere duraladı. Ne de güzel uyuyordum diye mırıldandı. O kaçık malinin işi dedi Tom. Beni eni konu ürküttü. Uykumdan uyandırdı. Ben gidiyorum. Tom gitmem gereken yerlerim var dedi. Arkasından Siz de artık yola çıksanız iyi olur. Gün ışıdığında bu topraklardan uzaklaşmış olursunuz dedi. Böyle yaşaya yaşaya köstebek gibi ürkek olmuş. Sanki kızıl derililer kovalıyor peşinden. Deli mi sence? ''Vallahi bilemiyorum. Buralarda sürüp giden bir kötülük var gerçekten. Tabii Mali deli olmasına deli. Öyle yalnız başına çakallar gibi dolaşmak elbette deli eder insanı.'' ''John amcanın evine bizimkilerin hepsi nasıl sığıp da uyuyor. Anlıyorsam Allah belamı versin. Bir tek odasıyla bir bozuntu mutfağı var. Ambarı bile ufacık. Üst üste olmalılar şu sıra orada.'' Can'ın ailesini hiç hatırlamıyorum.'' dedi. ''Tek başına bir da değil mi?'' ''Hakkında pek bir şey de hatırlamıyorum.'' ''Dünyanın en yalnız adamı.'' dedi Cuvat. ''Biraz kaçık o da. Male gibi. Ama bir bakıma daha beter. Her yerde rastlayabilirsin ona.'' Şavni de zil dolaşırken, 20 mil ötede bir dulu ziyaret ederken, elinde fener, gece yarısı kendi toprağında çalışırken, deli. ''Herkes uzun yaşamaz sandıydı onu. Onun gibi yalnız tipler pek uzun yaşamaz çünkü.'' Ama John amcam babamdan bile büyük. Her geçen yıl onu biraz daha katı, biraz daha kuru bir insan yapıyor. Dedemden bile katı oldu sonunda. ''Şu doğan ışıklara bak'' dedi papaz. Gümüş gibi. John'un hiçbir zaman mı ailesi olmadı? ''Yo oldu. O da ne tip adam olduğunu anlatmaya yeter zaten. Öylesine inatçı. Babam hep anlatır. John amcamın genç bir karısı varmış. Dört aylık evliymişler. Kadın hamileymiş de... Bir gece karnına bir ağrı saplanmış kocasına ''Doktor çağırsan iyi olur.'' demiş. John hiç yerinden kıpırdamamış. ''Karın ağrısı bu, yemeği fazla kaçırmışsındır.'' demiş. ''İnsan karnını fazla doldurdu mu, ağrır tabii.'' demiş. Ertesi gün de kadın kendini kaybetmiş, öğleden sonra dört sularında da ölmüş. ''Nedenmiş aslında?'' diye sordu kesi. ''Yediği bir şeyden mi zehirlenmiş?'' ''Yoo, içinde bir şey patlamış. Apandist mi ne?'' Can amca her zaman rahat bir adam ola gelmiş ama bu olay ona kötü dokunmuş. Günaha girdiğine inanmış. Uzun süre hiç kimseyle konuşmamış. Gözlü dünyayı görmez gibi dolaşıyor, dualar ediyormuş. İki yılda kendini zor toplamış. O zaman bile eskisi gibi olamamış. Karısının ölümünü kendi suçu sayıyor. Garip adam. Durmadan o borcu birilerine ödüyor. Çocuklara bir şeyler dağıtıyor. Bir ailenin verandasına bir torba dolusu yiyecek koyup gidiyor. Nesi varsa verir hep. Papaz yürümeyi sürdürdü. Başı önüne eğikti. Bir şey söylemedi. Yaklaşan sabahın ışıkları alnını daha da parıldattı. Tom da sessizdi. Sanki fazla özel bir sırrı açıklamış. Şimdi de ondan utanıyor gibiydi. Adımlarını hızlandırdı. Papaz da ona uydu. Grileşen ufka doğru bakınca biraz bir şeyler görüyorlardı artık. Güzel saattir bu saat, dedi Coat alçak sesle. Küçükken bu saatte kalkar. ''Sağda solda kendi başıma dolanırdım. Bakalım bizimkilerin hepsi orada mı? Su kulesi bir yükseltinin üzerindeydi.'' Cuatın adımlarından kalkan tozlar artık diz hizasına ulaşmıştı. Artık deponun ayakları da görünüyordu. Evde ufacık kutu gibi boyasız kel kel, sonra ambar, alçak tavanlı, kapanık. Evin teneke bacasından dumanlar çıkıyordu. Avluda eski eşyalardan oluşmuş bir yığın vardı. ''Yel değirmenin kolları, karyol ayakları, sandalyeler, masalar...'' ''Vay canına bunlar yola çıkmaya hazırlanıyor'' dedi Coat. ''Ses etme, gizlice yaklaşalım, şaşırtalım.'' O kadar hızlı yürümeye başladı ki uçuşan tozlar beli hizasına kadar yükseldi. Derken pamuk tarlasının kenarına vardı. Adımlarını atıp avluya girdiler. Bastıkları taban sıkışmış toprakta artık. Tek tük sarmaşık tipi otlar vardı yalnız. Coat sanki devam etmeye korkuyormuş gibi yavaşladı. Papaz da adımını yavaşlatıp onunkine uydurdu. Tom utanmış gibi ağır ağır yaklaştı kamyona. Hatsun Super X bir sedandı. Tepesi resmen kesilip açılmış, kamyon yapılmıştı. İhtiyar Tom Coat kasa yatağının içinde yan korkulukların sonuncusunu yerine çakmakla meşguldü. Kırçıl sakallı suratını işine eğmişti. Altı penilik birkaç çiviyi dudakları arasında tutmaktaydı. Bir tanesini çıkarıp yerine soktu. Çekiç onu dövüp oturttu. Evden soba kapağının şangırtıyla kapandığı duyuldu. Sonra bir çocuk ağladı. Coat yaklaşıp kamyonun kenarına yaslandı. Babası ona baktı ama görmedi. Bir çivi daha seçti, onu da çaktı. Su deposunun tepesinden bir güvercin sürüsü havalandı. Coat parmaklarını kamyonun en alt parmaklığına kenetledi. Yüzünü yukarıya kaldırdı Oradaki yaşlı kırlaşmış adama baktı Dudaklarını diliyle hafif ıslattı Alçak sesle ''Baba'' dedi ''Ne istiyorsun?'' diye mırıldandı yaşlı Tom Ağzındaki çivilerin ardından Kafasına kara, kirli bir şapka geçirmiş Üstüne mavi bir iş gömleğiyle Düğmeleri kopuk bir yelek giymişti Bulicinin belinden kayıp düşmesine Enli bir deri kemer engel oluyordu Kocaman kare biçiminde bir pirinç tokası vardı Derisi de madeni de yıllardır giyilmekten pırıl pırıl cilalanmış parlıyordu. Pabuçları çatlamış, taban köseleleri şişmiş, yılların güneşini, nemini, tozunu yiye yiye kayık gibi yayılmıştı. Gömleğinin kolları koluna dar geliyor, yukarı sıvanmasını yine adamın şişkin kasları önlüyordu. Midesi kalçaları inceydi, bacakları kısa, kalın güçlüydü. Yüzü ak düşmüş saçları yüzünden dört köşe görünüyordu. O güçlü çenesindeki sakallar yanaklarındaki kadar ağarmamıştı. Bu durum zaten öne doğru çıkardığı çenesini daha da belirginleştiriyordu. Göz kenarlarında ışın demetlerini andıran kırışıklıklar vardı. Gözlerini kısmaktan olmuştu. Kahverengiydi gözleri. siyah çalan kahve çekirdeklerinin rengindeydi. Bir şeye bakarken kafasını o şeye doğru uzatıyordu. Koyu renk gözleri pek eskisi kadar görmüyordu çünkü artık. Arasından çivilerin gözüktüğü dudakları ince ve renkliydi. Çekicini havaya kaldırıp çivinin üzerine indirmeye hazır tuttu. Kamyonun kenarı üzerinden Tom'a doğru baktı. İşi yarıda kesildiği için sıkılmış gibiydi. Derken birden çenesi öne doğru uzandı. Gözleri Tom'un suratına daha yakından baktı. Yavaş yavaş beyni de farkına vardı neye bakmakta olduğunun. Çekiç yavaşça yanına sarktı. Sol eli uzanıp ağzındaki tüm çivileri topladı çıkardı. Kendi kendine haber veriyormuş gibi şaşkın bir sesle. ''Tommy bu.'' dedi. Tommy eve dönmüş. Ağzı tekrar açıldı. Gözlerine bir korku gelip yerleşti. Tommy dedi hafif sesle. Kaçmadın ya saklanmayacaksın değil mi? Gergin bir şekilde cevap bekledi sorusuna. Hayır dedi Tom. Şartlı tahliye edildim. Özgürüm. Kağıtlarım yanımda. Kamyon korkuluğunun alt tahtalarını yakaladı. Yukarıya baktı. İhtiyar Tom çekicini yavaşça yere bıraktı. Çivilerini cebine koydu. Bacağını korkuluğun üzerinden atıp yumuşak bir hareketle yere indi. Ama bir kere oğlunun yanına inince utanmış gibi, yabancılaşmış gibi bir havaya girdi. ''Tommy'' dedi. ''Biz Kaliforniya'ya gidiyoruz ama sana mektup yazıp haber verecektik.'' İnanmıyormuş gibi bir sesle. ''Oysa sen döndün'' dedi. ''Bizim de gelebilirsin, gelebilirsin.'' Evden kahve demliğinin kapanışı duyuldu. Yaşlı Tom omzunun üzerinden eve doğru baktı. ''Sürpriz yapalım onlara'' dedi. Gözleri heyecanla parladı. Anana kötü bir kuşku gelmişti. Seni bir daha göremeyeceğinden korkuyordu. Biri ölmüş gibiydi suratı. Neredeyse Kaliforniya'ya gitmeyecekti seni görmeme korkusu yüzünden. Evde soba kapağı tekrar şangırdadı. Haydi şaşırtalım onları diye tekrarladı yaşlı Tom. Sanki sen hiç uzağa gitmemişsin gibi girelim içeriye. Bakalım ana ne diyecek. Sonunda Tom'a dokundu. Ama omzuna hafifçe dokundu. Elini hemen çekti. Jim baktı. ''Tom, papazı hatırlıyorsun değil mi baba?'' ''Benimle geldi.'' ''Odama hapisteydi.'' ''Hayır, ona yolları rastladım, uzaklardaymış.'' Baba ciddi bir tavırla el sıkıştı. ''Hoş geldiniz efendim.'' Kesi hoş bulduk.'' dedi. ''Bir evladın eve dönüşü görülmeye değer bir olay.'' ''Evine mi?'' diye sordu baba. ''Ailesine.'' diye düzeltti papaz hemen. ''Dün gece öteki evin orada konakladık.'' Babanın çenesi öne doğru uzandı, başını çevirdi, yola doğru bir an baktı, sonra Tom'a döndü. ''Ne yapsak şimdi?'' diye sordu heyecanla. ''İstersen ben gireyim, burada kahvaltı isteyen birileri var diyeyim. Ya da sen kendi başına gir, o seni görene kadar sessizce dur ha. Nasıl olur dersin?'' Suratı heyecandan capcanlıydı. ''Şoko sokmayalım onu'' dedi Tom. ''Korkutmaya gerek yok.'' İki sıska çoban köpeği keyifle yaklaşmaktaydı. Yavruydular, yabancıların kokusunu alınca duraladılar. Sonra temkinli biçimde biraz gerilediler. Dikkat kesilmişlerdi. Kuyrukları havada ağır ağır dönüyor, gözleriyle burunları tehlikeyi sezmeye çalışıyordu. Bir tanesi boynunu gerip hafiften yaklaştı. Her an kaçmaya hazırdı. Tom'un paçalarına vardığında gürültülü gürültülü kokladı. Bir adım geri durdu. Babadan bir işaret bekledi. Öteki yavru pek onun kadar cesur değildi. Saygınlığını yitirmeden dikkatini verebilecek başka bir şey arayıp duruyordu. Yakından geçmekte olan alt tavuğu gördü, ona koştu. Tavuk onuruna el uzatılmış gibi gıdakladı, kızıl tüyler havada uçtu. Tavuk o küt kanatlarını çırparak hız kazanıp kaçtı. Yavru köpek dönüp oradaki adamlara gururla baktı. Sonra tozların üzerine uzandı, kuyruğunu yere mutlu mutlu vurmaya başladı. ''Haydi gel'' dedi baba. ''Gel içeri artık, seni görmesi gerek.'' ''Ben de sana baktığı anda onun yüzünü görmek istiyorum.'' ''Yürü hadi.'' Neredeyse kahvaltı hazır diye bağıracak. Domuz pastırmasını tavaya koyalı epey oldu. Öne düşüp ince kumlu avluda ilerledi. Bu evin verandası falan yoktu. Bir tek basamak sonra da kapı. Kapının yanında odun kırma yeri. Yıllardır vurula vurula üzeri aşınmış onunda. Evin döşeme tahtalarının damarları iyice belli oluyordu. Tozlar zamanla yumuşak kısımları yemişti çünkü. Yanan söğüt odununun kokusu her yana yayılmıştı. Kızaran etin kokusu fırından gelen ekmek kokularına, kaynayan kahveye karışıyordu. Baba açık duran kapıdan adımını atıp girdi. Kısa, tıknaz vücuduyla kapıyı tıkayarak oracıkta durdu. ''Ana, yoldan geçen iki yolcu var. Acaba onlara da bir iki lokma verebilir miyiz?'' diye seslendi. Tom annesinin sesini duydu. Çok iyi hatırladığı serin, sakin, dostça, mütevazi sesini. ''Gelsinler.'' diyordu annesi. Yiyeceğimiz bol. Söyle de önce ellerini yıkasınlar. Ekmekler pişti bile. Etler de neredeyse oluyor. Ocaktan yağın öfkeli cızırtısı duyuldu. Baba içeriye doğru bir adım attı. Kapının önünü açtı. Tom o aralık annesine baktı. Annesi domuz pastırmalarını tavadan alıyordu. Ocağın fırın kapağı açıktı. İçinde kabarmış ekmekler gözüküyordu. Kapıya doğru baktı. Güneş Tom'un tam arkasından vurduğundan sapsarı ışıkta genç adamın yalnızca silüeti belli olmaktaydı. Anne tatlı tatlı başını salladı. Girin içeriye dedi. Bereket versin bu sabah ekmeği bol pişirmişim. Tom öylece durmuş bakıyordu. Anne iri kadındı ama şişman sayılmazdı. Çocuk doğurmaktan, iş yapmaktan kalınlaşmıştı yalnızca. Üzerinde bol, gri, çiçekli bir elbise vardı. Bir zamanlar renkliydi besbelli. Ama artık yıkana yıkana solmuştu renkleri. Ayak bileklerine kadar iniyordu elbise. Güçlü, büyük, çıplak ayakları yerde hızla hareket ediyordu. İnce telli, çelik rengine dönüşmüş kır saçları arkaya çekilmiş, gevşek bir topuz yapılmıştı. Kuvvetli, çilli kolları dirseklerine kadar çıplaktı. Elleri tombul ama zarif, çocuk eli gibiydi. Parlayan güneşe doğru baktı. Dolgun yüzü hiç de yumuşak değildi. İfadesi kontrol altına alınmış iyi bir ifadeydi. Ela gözleri sanki mümkün olan her türlü trajediyi görmüş, acı ve ızdırabın tüm basamaklarını adım adım çıkmış, artık insanüstü bir sükunet ve anlayış düzeyine ulaşmış gibiydi. Kendi kendine biliyor, kabul ediyor, ona razı oluyor gibi bir hali vardı. Ailenin başı doruk noktasıydı o. Asla pet edilemeyecek kalesiydi. O acıyı ve korkuyu tatmadıkça yaşlı Tom'la çocuklar da asla tatmıyordu. Bu yüzden bu duyguları kendi kendine inkar etmeye alışmıştı. Neşeli bir şey olduğu zaman da ailede herkes acaba o seviniyor mu diye baktığından önemsiz şeylerden kahkahalar yaratmakta usta olmuştu. Ama neşeden de iyisi sükunette. Sakinlik güvenilir bir durumdu. Ailedeki o büyük ve mütevazi yerini gururla temiz bir güzellik içinde kabullenmişti. Kendisi bocaladığı anda ailenin sarsılacağını, kendisi umudunu kaybederse ailenin devrileceğini, işlevini sürdürme isteğini kaybedeceğini biliyordu. Güneşli avluya karşısındaki erkeğin kara hayaline doğru bakıyordu. Baba oracıkta durmuş heyecandan titremekteydi. Gir içeri diye bağırdı. Girsene içeri bayım. Tom yüzünde hafif bir utançla eşiği açtı. Anne tavadan başını kaldırıp tatlı bir ifadeyle baktı. Birden eli yanına sarktı. Çatal kayıp yere düştü. Gözleri iri iri açıldı. Göz bebekleri sulandı. Açık ağzından soluğu gürültülü çıkıyordu. Yüzüne kaygılı bir ifade geldi, gözlerini yumdu. ''Tommy, kaçmadın, kaçmadın değil mi?'' ''Hayır anne, şartlı tahliye, kağıtlarım yanımda.'' Eliyle göğüs cebine dokundu. Annesi çıplak ayakla hiç ses çıkarmadan ona doğru kaydı. Yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Küçücük eliyle onun koluna hafifçe dokundu, kaslarının sağlamlığını yokladı. Sonra parmakları yukarıya, onun yanağına yükseldi. Kör bir insanın dokunuşu gibi, sevinci hemen hemen hüzün gibiydi. Kendini hemen topladı, elini çekti. Soluğu patlarcasına kurtuldu ağzından. Eh az kalsın sensiz gidiyorduk, dedi aşırı yüksek sesle. Bizi nasıl bulursun diye de meraklanıp duruyorduk. Yere düşen çatalı aldı, tavadaki yağı karıştırdı, bir dilim et daha buldu, çıkardı, kahve demliğini tekrar kapıp ocağın üzerine koydu. Yaşlı Tom kıkır kıkır güldü. ''Kandırdık seni ha, ana, iyi oyun oynadık ve başardık. Kafasına vurulmuş koyun gibi kala kaldın. Keşke dede de burada olaydı da göreydi. İki gözünün arasına çekişle vurulmuş gibi oldun. Dede görse öyle gülerdi ki, kalçısı çıkardı yine.'' Anne de kıkırdadı, raftan bir yığın çinko tabak alıp indirdi. ''Tom, dede nerede?'' diye sordu. ''Göremiyorum koca şeytanı.'' Anne çinko tabakları mutfak masasının üzerine koydu, yanına fincanları indirdi. Güvenli bir sesle cevap verdi. Ninenle ikisi ambarda yatıyor. Geceleri o kadar sık kalkıyorlar ki küçüklerin üstüne basıp düşüverecekler günün birinde. Baba söze katıldı. Ya her gecede kızıyor dede. Winfield'e takılıyor ayağa. Winfield avazı çıktığı kadar bağırıyor. Dede kızıyor, pijamasını ıslatıyor. Tabii daha da çok kızıyor. Sözler ağzından kahkahaların arasına karışarak dökülüyordu. Amma canlı anlar yaşadık günlerden bir gün yine herkes bağırıyor birbirini suçluyordu. Büyüdükçe pek ukala bir şey olan kardeşin al dede git de korsan ol bari sen deyiverdi. Büyük babam buna öyle kızdı öyle kızdı ki dost doğru tüfeğini bulmaya gitti. Al o gece dışarıda tarlada yatıp uyumak zorunda kaldı ama artık dedenle ninen ambarda yatıyorlar. Canlar istedikçe kalkıp dışarı çıkmaları kolay oluyor orada. ''Baba koş da onlara Tommy'nin eve döndüğünü haber ver. Büyük babayı çok sever Tommy.'' ''Tabii.'' dedi baba. ''Çoktan haber vermem gerekirdi.'' Kapıdan çıktı, avluya geçti. Yürürken kollarını hızla öne arkaya sallıyordu. Tom onun ardından baktığı sırada annesinin sesi dikkatini tekrar çekti. Kahveleri dolduruyordu annesi. Oğluna bakmıyordu. Tomi, dedi tutuk çekingen bir sesle. ''Evet.'' Onun kendi çekingenliği anneninkinin önünde eriyip yok oluyordu. ''Tommy sana sormak zorundayım. Öfkeli değilsin ya. Öfkeli mi anne? İçine zehir dolmadı ya. Kimseden nefret falan etmiyorsun değil mi? Cezaevinde seni için için çürütecek bir şey yapmadılar ya.'' Tom ona yan yan baktı. Dikkatle inceledi. Gözleri sanki ona böyle şeyleri nereden bildiğini sordu. Yo, dedi. ''Bir süre kızgındım geçti ama bazıları gibi burnu büyük değilim. Olayların üstümden akıp gitmesine izin verdim. Neden sordun ana? Bu sefer anne ona bakıyordu. Ağzı çıktı daha iyi duymak istercesine. Gözleri de sanki oyuyor, daha iyi görebilmek için oğlunun içine işlercesine bakıyordu. Yüzü kelimelerin sakladığı cevapları araştırmaktaydı. Zihni karma karışıkmış gibi konuştu. "Steve tanırdım. Anasını da tanırdım. İyi insanlardı. Oğlan yaramazdı, tamam ama iyi çocuktu yine de." Durakladı, sonra sözcüklerin geri kalanı ağzından döküldü. ''Olup bitenin hepsini biliyorum diyemem ama yeterince biliyorum.'' ''Küçük bir kusur işlemişti. Yakalayıp canını yaktılar. O da kızdı. İkinci işlediği kusur hınçlı bir kusur oldu. Yine canını yaktılar. Çok geçmeden oğlan iyice gaddar oldu. Mikropmuş gibi davrandılar ona. Ateş açtılar. O da onlara ateş açtı. Çakal kovalar gibi kovaladılar. Çileden çıktı, hırlayıp duruyordu. İnsan değildi sanki. Ne erkekti ne de çocuk. Bir tomar öfkeydi yalnızca.'' Ama tanıyanlar incitmediler onu. Onlar canını yakmadılar onun. O da onlara kızmadı. Sonunda çocuğu kovalayıp avladılar, öldürdüler. Gazeteler ne kadar kötü derse desin asla buydu olayın. Durakladı, kuruyan dudaklarını yaladı. Bütün yüzü acı içinde. Bir tek soru yansıtıyor, o soruyla parlıyordu. ''Bilmem gerek Tommy, senin de canını o kadar yaktılar mı? Onun gibi öfkelendirdiler mi seni?'' Tom'un koca dudakları gerilip ta dişlerinin uçlarına kadar tüm ağzını örtmüştü. ''Hayır.'' dedi. Ben öyle değilim. Sustu, ellerinin deniz kabuklarını hatırlatan kırık tırnaklarına baktı. Kodesteyken hep bu tür işlerden uzak kalmaya çalıştım. Ben o kadar öfkeli değilim. Anne içini çekti. Tanrı'ya şükür diye soludu. Ana, evimize neler yaptıklarını gördüğüm zaman annesi o zaman yürüyüp onun yanına geldi, yanı başında durdu. "Tommy, sakın onlarla tek başına savaşmaya kalkma." dedi hararetle. "Seni de çakal gibi avlarlar." ''Tommy, ben durmadan düşündüm, rüyalar gördüm, sorularıma cevaplar bulmaya çalıştım. Dediklerine göre bizim gibi yüz bin kişiyi kaldırıp atmışlar buralardan. Eğer hepimiz aynı biçimde öfkeli olsaydık, Tommy, o zaman kimseyi avlayamazlardı.'' Sustu. Tommy ona bakıyordu. Yavaşça göz kapaklarını indirdi. Kirpiklerinin arasından ufacık bir parıltı göründü yalnızca. ''Çoğu böyle mi düşünüyor?'' diye sordu. ''Bilmiyorum. Hepsi biraz şaşkın. Yarı uykudaymış gibi gezinip duruyorlar.'' Onun yüzü katılaştı. Gözleri soğuklaştı. ''Hiç evim yıkılmadıydı. dedi. ''Ailem hiç sokakta kalmadı. Yollara düşmediydi. Satmak zorunda kalmadıydım hiç. Her şeyi. İşte geliyorlar.'' Ocağın başına döndü. Fırındaki küçük ekmekleri çıkarıp iki çinko tabağı doldurdu. Tavadaki yağa biraz un ekeleyip sosu koyulaştırmaya çalıştı. Tom bir an onu seyretti sonra dönüp kapıya yürüdü. Avlunun karşı tarafından dört kişi geliyordu. Büyük baba en öndeydi. İncecik, parlak kılıklı, çevik bir ihtiyardı. Sıçrar gibi adımlarla hızlı hızlı yürüyor. Sağ ayağı solundan daha güçlüymüş gibi hafif aksıyordu. Kalça çıkması olayının anısıydı bu da vesbelle. Yürürken bir yandan pantolonunun düğmelerini iliklemekteydi. Yaşlı elleri düğmeleri bulmakta zorluk çekiyordu üst ikinci iliye geçirdiği için berbat etmişti işi bu yüzden hiçbirinin yerini bulamıyordu artık koyu renk eskimiş bir pantolon vardı ayağında lacivert gömleği yırtıktı önünü iliklememişti içinden panilası görünüyordu onu bile iliklememişti sıska beyaz göğsünde beyaz kıllar göze çarpmaktaydı ince heyecanlı bir yüzü vardı gözleri yaramaz çocuk gibi pırıl pırıldı huysuz mızmız yaramaz gülen bir surat gözü çöplükteydi hala Gattar, zalim, sabırsız, heyecanlı bir çocuktu. Bunların hepsine de o gülme isteği egemendi. İçki buldu mu çok içerdi, yemek buldu mu çok yerdi. Hele sıra konuşmaya gelirse her zaman susmamacasına konuşurdu. Onun ardı sıra büyük anne sarsak sarsak yaklaşıyordu. Bu yaşa kadar varabilmesini ancak ve ancak kocası kadar katı ve gatlar olmasına borçluydu. O da o tiz, o yüksek sesli inatçı sayesinde kendi yerini korumuştu hep. Bir keresinde ayın bittiğinde henüz kendinden geçmiş durumda ve pek de ayılmamışken çiftteyi kaptığı gibi kocasına iki namludan ateş etmiş, kalçalarından birinin dağılmasına ramak kalmıştı. O günden sonra büyük baba saygı duymaya başlamıştı ona. Çocukların böceklere eziyet ettiği gibi eziyet etmekten de vazgeçmişti. Yürürken eteklerini toplayıp dizlerine doğru kaldırıyor, otiz sesiyle aynı savaş narasına haykırıp duruyordu. Tanrıya şükür zafer bizim. Büyük anne ile büyük baba yarışırcasına geçmekteydiler avluyor. Her şey kavga sebebiydi aralarında. Kavgayı sever, ona ihtiyaç duyarlardı. Arkalarında baba ve Noah vardı. Daha yavaş yürüyorlardı. Ama arayı açmamayı da başarıyorlardı. Noah ilk da ailenin. Uzun boyludu, biraz garip de. Yüzünde sürekli olarak şaşırmış gibi bir ifadeyle dolaşır dururdu. Sakin ama şaşırmış. Ömründe kızdığı, öfkelendiği görülmemişti. Öfkeli insanlara hayretle bakardı Hayret ve tedirginlikle Tıpkı normal insanların delilere baktığı bakışla Noah yavaş hareket eder Az konuşur Konuştuğunda da öyle yavaş konuşurdu ki Onu tanıyanlar aptal sanırlardı Aptal değildi Biraz tuhaftı yalnızca Gururu azdı cinsel dürtüleri hiç yoktu Çalışma ve uyku saatleri Kimseninkine benzemeyen Garip bir tempodaydı ama ona yetiyordu Ailesini çok sever Bunu hiçbir şekilde göstermezdi ona bakan pek nedenini anlayamasa bile her ne hikmetse Noah ilk bakışta çarpık ya da şekilsizmiş gibi bir izlenim bırakırdı. Ya başında ya vücudunda ya bacaklarında ya da zihninde bir çarpıklık varmış gibi. Oysa hiçbiri de çarpık değildi. Baba bunun nedenini bildiğine inanıyordu. Noah doğduğu gece baba evde karısıyla yalnızdı. Karısının o açık duran bacakları kendini bilmiyormuş gibi durmadan çığlıklar atışı çok korkutmuştu onu. Ellerini güçlü parmaklarını forcept gibi kullanarak bebeği çekip çıkarmış, bu arada eğip bükmüştü. Geç gelen ebe bebeğin kafasının yassılmış, boynunu uzamış, vücudunu çarpık çırpık bulmuş, hemen elleriyle işe girişmiş, kafayı yerine itmiş, vücudu yeni baştan yoğurmuştu. Ama baba bunu hep hatırlıyor ve utanıyordu. Noah'a hep başkalarına davrandığından daha iyi davranırdı. Noah'ın o ayrık gözlü, enli suratına, o upuzun kırılacakmış gibi çenesine baktıkça gözünün önüne bebeğin çarpılmış kafası gelirdi hep. Noah kendinden beklenecek her şeyi yapabilirdi oysa. Okur, yazar, çalışır, hesap yapar, düşünürdü ama pek aldırmazdı. İnsanların genellikle istediği, ihtiyaç duyduğu şeylere karşı bir ilgisizliği vardı onun. Ama yalnız bir insan değildi. Dördü birlikte avludan doğru yaklaşırlarken büyük baba bir yandan bağırıyor. Neredeymiş o, neredeymiş bakayım? Parmakları pantolon düğmelerini arıyor, sonra unutup cebine doğru yöneliyordu. Birden Tom'u kapıda durur gördü. Durdu, ötekileri de durdurdu. Ufacık gözleri hınzır hınzır parladı. Şuna bak hele, dedi. Hapishane kuşu. Aklı birden başka tarafa sıçradı. Onu deliye tıkmaya hakları yoktu, ben de yapardım onun yaptığını. Hakları yok itoğullarının. Aklı gene sıçradı. ''O tumbul olacak kokarca da çıkınca seni nasıl vuracağını anlatıp kasılıyor. Hatfield kanı varmış.'' ''Onu haber yolladım. ''Coatlarla uğraşma, belki benim de McCoy kanım vardır.'' dedim. Tominin olduğu yere tüfeğinle yaklaştığını gördüğüm an kaptığım gibi kıçına sokarım.'' dedim. Korktu da ha. ''Büyük anne konuşmaları hiç izlemiyordu.'' O yine ''Tanrıya şükür zafer bizim'' diye bağırıyordu. Büyük baba ilerledi. Tomi'nin göğsüne vurdu. Gözleri sevgi ve gururla parladı. ''Nasılsın Tommy?'' ''İyi'' diye karşılık verdi Tom. ''Sende durum nasıl?'' ''Bombok.'' İhtiyarın aklı yine sıçradı. ''Tam dediğim gibi işte. Hiçbir coğatı kodeste tutamazlar.'' dedim de. ''Tommy çitleri yıkıp gelen boğa gibi çıkar o kadesten dedim de. ''İşte yaptın. Çekilin yolumdan. Karnım aç benim.'' Herkesi itip geçti. Masanın başına oturdu. Tabağını et dilimleriyle ve küçük yuvarlak ekmeklerle doldurdu. Üstlerine kop koyu sostan döktü. Daha ötekiler kapıdan girmeden büyük baba ağzını doldurmuştu bile. Tom ona sevgiyle gülümsedi. ''Ne kerata ama değil mi?'' dedi. ''Büyük anne gururla. Bundan lanet, bundan küfürbaz herif gelmemiştir dünyaya.'' dedi. ''Cehenneme onu şişe geçirip götürecekler valla.'' ''Cehenneme onu şişe geçirip götürecekler valla.'' ''Kamyonu kullanmak istiyormuş.'' Hırslanmıştı yaşlı kadın. Hiç bile süremeyecek. Noah kapının basamağında duruyordu. Ayrık gözleri çevresine bakar gibiydi. Yüzünde pek bir ifade yoktu. Tomona, ''Nasılsın Noah?'' diye sordu. ''İyi'' dedi Noah. ''Ya sen?'' Hepsi o kadardı. Ama rahatlatıyordu insanı yine de. Anne elini sallayıp sinekleri sos kasesinden kovdu. ''Oturacak kadar yer yok'' dedi. ''Herkes kendine bir tabak alsın, doldurup çıksın. Bulduğu yere otursun, avluda falan.'' Tom birden ''Hey papaz nerede?'' diye sordu. ''Demin buracıktaydı, nereye gitti?'' ''Baba, ben de görmüştüm ama gitmiş.'' dedi. Büyükannenin tiz sesi yükseldi. ''Papaz mı, papaz mı getirdin?'' ''Koş bul onu, sofraya şükran duasıyla başlayalım.'' Parmağıyla büyük babayı gösterdi. ''Ona çok geç, o yedi bile, sen git papazı bul.'' Tom kapıdan çıktı, seslendi ''Hey Jim, Jim kesi! diye bağırdı. İki adım attı ''Hey kesi! Papaz su deposunun altında belirdi. Doğrulup oturdu, sonra ayağa kalktı, evden yana ilerledi. Tom ona, ''Ne yapıyordun, saklanıyor muydun?'' diye sordu. ''Yok canım, ama bir aile özlem giderirken insan burnunu sokmamalı. Oturmuş düşünüyordum orada. Gel de yemek ye.'' dedi Tom. ''Nine de dua istiyor.'' Kesi, ''Ama ben artık papaz değilim ki.'' diye itiraz etti. ''Hadi hadi yürü, ediver bir dua, ne kaybedersin?'' Ninen pek sever öyle duaları. Birlikte mutfağa girdiler. Anne alçak sesle hoş geldiniz dedi. Baba da buyurun biraz kahvaltı edin diye ekledi. Önce dua diye tutturdu büyük anne. Önce dua. Büyük baba gözlerini papaza dikip bakışlarını netleştirmeye çalıştı. Sonunda kesiyi tanımayı başardı. Ha şu papaz dedi. İyi bari. Onu ilk gördüğümden beri sevmiştim. Kesi parmaklarını saçlarının arasından sinirli sinirli geçirdi. Size söylemem gerekir. Ben artık papazlık yapmıyorum." dedi. Burada oluşum iyi yürekli, cömert insanlara minnet duyuşumdan. Size bir dua söylerim ama artık papaz değilim." Söyleyin," dedi büyük anne. Arada bizim Kaliforniya'ya gidişimizle ilgili bir iki söz de bulunsun. Papaz başını selam veriyormuş gibi eğdi. Ötekiler de onu taklit ettiler. Tom sırtını duvara dayamış, tabağını da eline almıştı. O da kazık gibi eğildi. Büyük baba başını yana eğdi, tek gözüyle papaza uyanık, şen bir bakış yöneltmeyi sürdürdü. Papazın yüzündeki ifade dua ifadesi değildi. Düşünceli bir ifadeydi. Sesi de yakarı değil, mantık yansıtıyordu. Düşünüyorum hep, diye başladı sözlerine. Issız tepelere çekilip düşündüm uzun uzun. Nasıl İsa'da dertlerden kurtulmanın çaresini, düşünmeye, ıssız yerlere gittiyse öyle. Tanrı büyüktür, dedi büyük anne. Papaz şaşırmış gibi bir bakışla ona doğru baktı. Anlaşıldığına göre İsa'nın başı fena halde dertteymiş. Çıkar bir yol da bulamamış. Yararı ne bunca düşünmenin demiş. Bıkmış, usanmış, cesaretini yitirmiş. iş olacağına varır demiş, çekip ıssız çöllere çıkmış. Amin diye meledi büyük anne. Yıllardır duanın arasındaki her boşluğa bu tür cevapları sokuşturmaya, öyle şartlanmış, öyle alışmıştı ki söylenen kelimeleri dinlemeyeli, anlamlarını merak etmeyeli de öyle uzun zaman geçmişti ki ''Ben İsa gibiyim demek istemiyorum.'' diye devam etti papaz. Ama ben de onun gibi usandım. Kafam onun gibi karıştı. Tıpkı onun gibi ıssız yerlere git. Yanıma kamp kuracak malzeme dağılmadan. Geceleri sırt üstü yatıp yıldızlara bakıyordum. Sabah olunca doğrulup oturuyor, güneşin doğuşunu seyrediyordum. Öğlenleri bir tepenin üzerinden uzanıp giden kupkuru topraklara bakıyordum. Akşamları güneşin batmasını seyrederken yine bazen dua ediyordum. Hep yaptığım gibi... Ama neye ve kime dua ettiğimi bilemiyordum. Tepeler vardı, sonra ben vardım. Hep büyük tanrı. Büyük anne hafiften öne arkaya sallanıyor, kendinden geçmeye çalışıyordu. Ama düşünmek de değildi bu. Daha derin bir şeydi. Bütünleşince nasıl kutsallaştığımızı düşündüm. İnsanlık da kutsaldı tek bir bütün olduğu zaman. Sustu ama eğik kafalar kalkmadı. Amini duymadan kalkmamaya eğitilmişti çünkü hepsi. Artık eskisi gibi şükran duası edemiyorum. ''Bu kahvaltının kutsallığından mutluyum. Burada sevgi oluşundan mutluyum. Hepsi bu kadar.'' Kafalar yine kalkmadı. Papaz çevresine bakındı. ''Kahvaltınız soğudu benim yüzümden.'' dedi. Sonra birden hatırladı. ''Amin.'' diye ekledi. Tüm başlar bir anda kalkıverdi. Büyük anne ''Amin'' deyip kahvaltısına yumuldu. Koyu sosu emmiş ekmekleri sertleşmiş diş etleriyle parçalamaya girişti. Tom hızlı hızlı yiyor. Baba ağzını fazlaca dolduruyordu. Yemekler bitip kahveler içilinceye kadar konuşan olmadı. Tek duyulan lokmaların çiğnenişi ve fincandan dile doğru soğuyarak uçan kahvenin höpürdemesiydi. Anne papazın yemek yiyişini seyrediyordu. Gözleri soru sorar gibiydi annenin. Atıştırıyor ama anlayış gösteriyordu. Papaza sanki artık insan değilmiş de bir ruhmuş gibi bakıyordu. Yerden toprağın içinden gelen bir ses de sanki papazın sesi. Birinci bölümün sonu Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğeni atmayı ve kitapların sesi kanalına abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz.